أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم الرحيم الحمد لله رب العالمين عملاً فكيراً طيباً مبارساً فيه على كل حال وفي كل حين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقيم بشفع النبي محمد المصطفى فاهل اذا فته يا من تياخذ الثاني الزاد يوم الجزاء ان بعد فاجر من اي فاقر وان اطلع حديث كتاب الله فاحسن الحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فحل الامور المتخافها وكل مستتر وكل ذي وكل الضلالة يتعطبها في النار وللصبب المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للاهم العبد أن يرزك في المسكب اضطربت أرسانه من الزواب بما تنجل النار فإنه اضطلأها أخرج الله منها اثنتين السمين والصين حتك... الدائم، أكتس أكتس من لهبها، أنت أي أنت أي ستنى، هذا الله ما قال إسماعيل، أزوج من سعدته، الله في من زوجته، أكيد من سعدته من زوجة إيله. Rabbimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ve barat-ı okuyup yurtta hattası da yapalım Rabbimiz günümüzün günceliklerini sizin öğrenin konusun razı olacağı güzel bir şekilde kolluk etsinler sizin için de hazırlayalım Efendimiz Muhammed'i Mustafa'ya günlerinden Kın payı kadar bile bizi ayrı düşürmez. <Gülüyor> bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına basman edemeyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ühamdülüyor. Sanki sevgimizin, kaydımızın, lavalarımızın arzacağı bir insanı olsun diye, Bu tarzını hediye olmak üzere. Ve onunla garardan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 İşler için ibadet ettiğini şu canlıyı bulamaktan, Hayr Gölüm'ün önlülük, yolculuğu, ikramat etmemiz. Bu canlıyı bugün bu kadar devletle tutmuş, çeşitli yardımcı olan kanunlar ve saygıdılık ve saygıdılıklarla, cani olarak hürmetliğinde varmıştırmış hayır ve hırsama saygı içinden bir zara neyden içinin neyden hafiflerin, vairlerin, cemaatlerin sonrasında mesleminle müminin bir dünyasının rızlarına ve uzaslandır siz değerli kardeşlerinizin de ahirete geçmiş olan bütün iktidar geçmişlerinin anladığına, deden günler, eczar, cekar, asırlar, ita -e alikat, atak-ı yaram, Söylesin dediği, rıhda etsin, kadirlerini yüzde etsin, atanlara ağa etsin, senin ziyade etsin, diye Ve bir yaşamakta olan Dari da, insan halinde duran müminler de, tüm tanı kazanılıp, Emrinizi Allah'ın darbiniye evlen getirelim. Habbımızın hediyesi, sevgilimizi evlet kudret olarak, Allah meyhan olalım diyor. Kim kaza, kim tasır mutluyum. Yok kaza, yok teslim etmiyorum ya kameramı çekmiyorum. bir içerisinde duyuruyorsun. اِنَّ الْعَبْدَ Şükrü ettiği اِنَّ الْعَبْدَ اِنَّ الْعَبْدَ اَسْتَانَ الْعَبْدَ اِذَا هَنَّ الْعَبْدَ İzâhَنَّ Kul, kalkıştığı zaman, gayret ettiği zaman ne de kalkış, kalkıştığı zaman onun medd-i kasr-ı mescid. Vesicet küfrüne karşıydı zaman. Ek tarafta en mescidin e duvarları sallanır. Küfrumatta direkleri geçsinin cananlar Süperman, başlar. Ben zorla süperman değilim diye düşünme. Atışın içine atılan birinin böyle kırılgan, kolu kırıldığı gibi, kırılgan, bozuk gibi Görüşür nasıl? Anlamı bakınca, tümyle böyle bir Çıkırılır, Çıkır. yalan, çiftir. Çıkırmaz da. Utkola aha. Hiçbiri çıkırmıyor Ya Çıkırılıyor ki hasta. Aklıcınlar hünün müşte ettiğini ettiğini dair. Allah İktoleyim. İktoleyim, onun içinden yetmiş iki hastalığı çıkarıp gider. Hüttetelallahu biha, en kırık ton bir keçen Bir de Allah ona İki milyon Hasen'in yada, öltü Yani İki de, de, Şimdi, bir insanı dün Hasen'e Neydi? İki milyon Hasen'in Şimdi Aynı halde. Mesul'e de mü? mi? mü? Önemli bir şey. Tükürülmez. Büyümün mesul halı katlılır. Tersenildir. Orkalarını, Orkalarını da çıkartırız, dileriz. Halı şöyle bir duvarını kapatırız. Bazı tutul kardeşlerimiz, amcalarımız, hazine galarımız yandırıp, kovlarla yani, canına. Kovlarla koyarlar tabiçlarına. Kazıklar canına getirmesin diye. Camiye çok hırnak ederiz Camide ciddiyetimizi çok iyi koruruz Camiyi severiz Allah'ın evi diye ibadet ettiğimiz yer diye Hırnak etse veririz severim mi? Olmaz Ama Tarih'in etki değerlerine gidecek olursak Peygamber Efendimiz'in zamanına gidelim Kurşun mu mı vardı, vardı? vardı? kenar mı vardı, duvar mı vardı Duvar vardı ama çip yapmışlar. E, yani Bizim, e, yani, şey, i̇şte bu tamamlıştırdı. ama böyle yerleştirilmiyor. Örtmüş geldi. Yani, geldi tartıştı. Sen orada ne biliyorsun? Ama tamamiyle o o çimentojanı katkonseli de çabuk. Çabuk. Bu Yan belki, olan, hamurla sıvanmış olan. Yani böyle kaliteli Sıra, boza, Erhamdülük, şerbetse, etane, ne eder? Çok basit, bir daha Şimdi bu anileri sırtlanamışlar Müslümanlar. Bir de bu anı sırtlanamışlar, <gülüyor> özellikle sırtlanmışlar. Şey Sırtlanıydınmezler mi o demirde? Sağ ağa'da milt yaratları sürüttü altınla kalktattı şu an. Sırtlanıydınmez mi? Herkes biliyor. Sırtlanca köylesi'den beri var, altın güldü, sırt, güğünet, tanıkçası olanları biliyor insanlar. Sütlemiydirmez miydin? Bilirdin. İstiklendirip o gelen hayırların, sadakaların bir kısım canilist sütlemeye yanmaz mıydı? Bana bilirdi. Ama vermemiş. Müsitleri sade yapmışlar. Sütlememişler. Resaf yapmamışlar. Sade Allah'ın bir işte. Güzelliğinden onda, manevi içinde ibadet edilebilmek Hesine girmesinde, kapısında, altınında, gülmüşünde, neylerinde, dahkışında, değil. Öymasında, çıkmasında değil. <gülüyor> bir, böyle pahalı gülmek istiyorsundur. Hesiflerin çiftlendikli insanların zahir karetsliğinden ölmüştür. Yani bir şey öğrendiriyorlar, sorular soruları bir Restiğin genişliği nasıl da? Nasıl olacak dışarıdaki arazi nasıl Onun devamıydı? yani arazide miş çıktı? Çıktı su dışarıdaki kapasitesi için mi bu O ne anlamda mı? içinde tek varsa o Ne olacak? Eğer diğer restlerinden örnekte bir hasar öyle koymuşlarsa o zaman bu olmaz ama eğer siz bir zaman namaz kılmıştı. Ata tatlattı verir. Evet. Tabi, efendim, aynını okunan kendisi, sürekli bir şeyleri ararsan Onun için Peygamber Efendimiz bir hadisi sorusunda duyuluyor ki, yani Müslüman'ın namaz esnasında aynını elini, elini, elini temizlemesi doğru de olmaz tatlattı. Yani, Allah'ın izniyle bu soru yapsın bir şey. Amelitesi nedir? Hoşçakal uğraşmak gibi, Amelitesi nedir? Elini şey şakşuk şakşuk öyle bir şey, şöyle diyorlar, şakup O zaman ne olursa olsa veya biraz ileri bir şey, kuma bir kanser bulaşabilir. Kalıp tapmak ise herhangi bir toprak. kul ise, Biliyorsunuz mesela bir hadis söz var, binmiş miydi ya? Ya orada hayra tepisiydi, dede Bakalım bu yeni gülümler, bu pezamlar nasıl bir insan bu İslam nasıl bir gelmiş. Efendim sen ben gelmiş, bir şey yok. Erhan'da üç kurumu çözmüş, köşeğe sen ödetsin, parçalıyacaklar. Ben yani doğmaya kalkmışlar. Konu pezamlar hayal edin miyim? Hayır, öyle. Şişini yattıysa bile öyle Şiştik etsin senin Anlatın güzeldi çünkü Çok cahil bir kayna peygamberliktir Peygamber Efendimiz onları adam etti Mehmet etti Mehmet gibi güzel insanlar oldular Ehliya Allah oldular Allah'ın en sevgili kulları oldular Gümüşetlik var <gülüyor> Birlikte şey, kim öğretti? Öğretti Her şeyi öğretti onlara. öğretti, kılınak beslemeyi öğretti, emanın gücüne öğretti, ateşi öğretti, düşüş öğretti. Kötü adamın kırımları, kibarlığı, kasıkları, kırımları, öğretti. Her şeyi öğretti. Kuran sadece ilmets meydana geldi. Efendimiz enişindeki nimetsiyle, kaderle ilgili nimetsiyle efendim bir ama biz bir tanesinden bakmalıyım? Dediği bir tüp niye yuttu oraya, küçük akdesin birazdan kalktı? Bu bir gibi gördü. Bu doğal gibi gördü. Kım diye gördü. Ondan yaptı yani. Orada, da Halı olsa halı öyle yatar mı? Böyle yani, en içi gibi niyetlikten alırsa o yapmaz. Demek ki aklın ağır kadar sadelik var. Öğrenmen yani Efendimiz'in Efendim, yanağında, mescitlerden çok sadelik var. Hatta yanağımız değilmiş insanların aleyhi ve sellem yani her şeyi o içindeki özel orklarında anlamaya çalışmak lazım. Bu devredikleri sanır, anlaşılmaz. Beryasından çıkarttığınız değildir. Köyün içinde, devrin içinde, çevresin içinde anlidesini anlatacaksın. anlattı etsin. Peygamber Efendimiz ben de lanillahi kim Allah rızası için bir mescit yaparsa, Allah hızlı bize yaratan Allah da öyle cennette bir köşk yapar. Cennetse bir köşk kıyar eder Allah rızası. <Gülüyor> bizler dünyayı Nasıl insanlar? Kaçlamalı varsa gömleği yok. Oların yani gömleği varsa tabi yok. <Gülüyor> Kormaçı varsa kabuğu yok insanlar. <Gülüyor> Sokara, merdip arzı kalan, namiliyat yakın, yakınından yoksa padişah yoksa, var olsa Allah bizi diyor hemşirem, diye yollar dikilip de çabak yapılmış manazyahlar onlar da bu hükme dahil yüzü evet, dahil geldi bu hükme sevham için diyorum ben yani bir şimdi birleşik yapabilir bir de karoğullarının tamamını bu yerde bir ana Allah'ın cümlekteki teşkil kazanacak Fırsatı yatarak On, dert tane diler. Üstüne bir tane daha efendim, Üstüne bir tane daha Doğası namazgah Ne oldu? Üstü Adamlar Efendimiz'e sordukları şey oldu işte Yardımın da bir çaldaklar, namazgahlar da Asit şeyler de onlar da cennete böyle Türk karlanmıyor da Evet Allah'ın yüzü Sen adamı da etmişsin. bir kulü deyip Allah sana cennete bir seyir yemeyecek Hadis-i Şerife'le Hem de, de bu Efendimiz Onlar çiftlerin süpüntüleri Hürük hürlerinin mehirleridir Yani ne Yani öyle bir çarbak Öyle bir namazgaha Girdiğiniz zaman o soğuklanmıştır, yataklar götürmüştür büyük adam vesaire Eğer önüne şakıracak bir şey alıp evet, şıkırı kozlarını bir yere toplasam seni değil asan Çakılı verdin, belki soğuk kiri yaptır da yatak yaptır da çakılı insanın yüzüne Efendim Allah'ın ﷻ, ama size onların şüküründen ne gibi bir züri kızardı, ne Bir kız kolay kolay böyle çatışacak kadar mi ya, gelemez müjganlar, müjganlar gelmez. Takasın müzikleri, süperleri, takıları, ev hanı beşi diyerlerleri şu demekti mi istedim, bu aralar mı Allah'ın müjganları gelmeyecek demek bir ahirette. Kadir mi? Ağmenli Ne şey kadir? Meri kızlarının mehirleridir dedi. Dolayısıyla da anlayıştı. Şükürler bilen, ölçüsü da, tabi o zaman da dediği için cahiliyle, bir tanemde ihtiyaçını güvenmek istediği gibi de hep, köp, köp dediği zaman tüketmekte de isteyebilir. Katılın doğal dünyasına. Bir yatanın diye bir işe yarayacak mısın zaman? Şey, Doğunları Mescid'in titrer diyor Peygamber'e Öttar eder Yani ıstıraht demek ıstıraht bir yer demek ama titremez demek yani. Bazıların titremesi demek Yani Mescid'in duvarla titriyor Dur bakalım bu dağına saygısızlık yersedir Titürecek var bura Şey gibi <gülüyor> Doğunun Sıkaya gelmişlerinin, ateş getirlerinin Özürük düzüldü, nasıl böyle kıvrılık sattıdır? Oya var, onu diyor. Neçit üzüldü. canı var mı, şuğunu var mı, siniri var mı, beyni var mı? Bak o seninle dönümlendir. Peygamber bu kırmaktiklerin üzerinde hıptığı atıyordu da tekrar kırmaktikleri olmasın, üç basamakta bir münder yapalım. Bana bir tanesi, adamlar her biri Bu şey yaptı oraya, inbalçık yaptı. Sütüyle aldılar, öyle davranıyordu. Çıkıp ben bir ses ağlıyor. Bana, müstehcen adam bunu çıkıp da koltuğunu öne okudu, şimdi anamdan mahmup oldum diyor ağlıyor küçük Peygamber Efendimiz indi o tip gitti ölüme onun elin üstüne koydu o zaman gündürsün sesini o zaman o devam etti herkese gidiyordu mu? için? Cevgin <gülüyor> yerlerini töküp yörek uçma tanım hani dediğin de şairin tarafı taşı taşısana efendim, kayayı kayasana, ağacı açsana Bismillahirrahmanirrahim ve rahmani r-Rahim. Ne inşem? İlla inşemleri dihambi. Ya ne? Ya ne bir şey yok ki Allah'ı tesbihi. Sıhna, nasıl sana, nasıl Her gün tesbih. Bir şey, devam ediyor. Müvafisi bası, istimnası bası, inşemleri sebbaha sildasıyla sebbaha billahi Allah'a teslih ettik mahtus semaratil el-ah yani maşeri Allah'a teslih ettik bu da ya yusuttuhu billahi tespih ediyor sildasıyla etmekte sildasıyla yeymişe illallah yusubuhu el-ihamd hiçbir varlık hiçbir şey yetti ki Allah'ın zikri tepki ne tespit edin tesbihinizi. Sizin zamanında Allah'ın tesbihini sırıya masınız, kayıla masınız. Allah'ın tesbihine nasıl Demek ki hayat dediğimiz şey, demek ki varlık dediğimiz şeylerin bizim bilmediğimiz, yani bugün bizim ilim kastelerine göre cansızlar, canlılar, hayvanlar. Medbik gibi hayvanlar ve sağıda gizli taktiklerin daha başka şeyler var. Başka şeyler var. Anlamalıyor evet. ama anlar, ya şaşırıyor kavuşmadan. Allah sana, Allah sana, Söylenen, Söylenen Sürullah. Yani anlatıyor lan Allah söylüyor. Cem Cerrah diyor ve Sürullah söylüyor. Sen o canım benim lise'de okuduğum, konserde de okudu okudu okudum bilgiler, başımda paralansın. O kitaplar? başımda paralansın. Ya Allah söyledi, Kur'an-ı Kerim'de, insaflıyor musun? Öşerim geldi, lise kitabıyla, Selam-ı Kerim, Bilal'in. Daha bu şimdi başkası söylüyor. Ertuğrul Ahad-ı Hocam diyorlar, Allah'a Allah'a teslim vermiş, nasıl? Nisan-ı hal ile teslim ederler. <gülüyor> hal ile teslim ederler. nisan hal ile teslim edemez. Çünkü insanın da böyle zaman nisanı ne Ha, bu bir şey istiyor. Konutmuyor ama hal ile bir şey istediği derinde. Ya, biliyorsun ha, seviniyor. Nisan-ı hal ile anlıyorsun. Ne? İzgül, annet Yani halinle, halinden çeziyorsun. Misali hali, nasıl anlasın? Misali haliyle tespih ediyor. Yok diyor, atıyor, hadi, müraldetli olarak. Süper, ne feryanı? Bayağı söyler. ama annem anniyor. Bayağı söyler diyor, ıslah ediyor. Karşıyanın huzurunda münafış şey diyorlar öbür halinden. Misali hal ile midir, misali hal ile Misali hal ile ödül diyor. Yani Allah terbiyesi açık görülmeler, biliyor. Bayağı Allah'ta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz, peygamlar öldüğü zaman ölmesinden az evvelin zamanlarda nereden geçense etrafındaki kayalar, ağaçlar, keinsler esselam adı, ya resulallah derdi ve duyardı. Şükür. Selam adı, ya resulallah. Selam adı, ya resulallah. Bağlar, taşlar, selamlıyor. bu işte, Kulağız Lisan Ahlen'in içinde işte ama bu seni anlayamaz 14. anlayamaz vatanı hiç anlayamaz, şimdi kafir, kafir hiç anlayamaz de gafilleri anlayamaz ancak arifleri ve evliyası anlayamaz. evet, sesi var duyuluyor. silahar Allah diyor diyor, o ben geliyor ve sen <gülüyor> Onu duyan duyuyor. Ölderler efendim duyuyor. Ölderler daha duyuyor. Sen duyuyorsun. Demek kusursan da. De. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kesin ediyor diyor. Demek ki duyuyan da kusur. Duyur mu Allah Allah Allah Allah yarabbim. Sen duyuyan mı yani bu kusur, sen duyuyan edersin. Ustası duyur duyuyor. Yani, Mesajın duaları titreme başlıyor, kırışıp bizi de evet mi? Evet mesajlar geldi, anladım ilave tane olduğunu, yapmaması lazım. Toprak ana, şaraptaki topraklara ne yapmazsın? Dedektör çökmüş, şey devam etmiyor. burası, yuttu, <gülüyor> yuttu, dalga, kolay yutuluyor, yutulmaz. Neden? Neden bu sana niçin yuttu? Mescide saygı olmasın diye. Tedahkarlık yaptı yani. Çok yuttu, tedahkarlık yaptı, yuttu. O zaman 22 tane Allah'ım hastalığına şifa ver. Sen misin benim ibadet yerine beni sevdi ve ben de seni şifa, şifaya vermedim diye şifa ver. Ve ona 2 milyon hastalığı yazar. 2 milyon hastane yazar. Bu E biz yapacağız, keşke nesliplerimiz tokak olsaydı da tükürcük gibi olsaydık da tükürmeseydik, büyüsaydık. Öyle yapmasam da sen de neslipler, senin yapabileceğin şekilde saygı göster. Sen de böyle teke gibi kokan ayaklarına gelip basma halim düşme. Çalışıyor geldiğinde, ayşallah Türk gibi de sağlar. Ayakları da pınar gibi ter çıkartıyor. O da bir çorabı da ıslanmıyor ıslanmıyor ıslanmıyor. Ama çıkartmıyor, işemiyor çıkartmıyor. Veya çıkartıyor? Şakaya malattesini alıyor. Kalkın bir aranın üstüne gibi bir çor çorabı giyiyor. Lap, lap, lap. Aslıyor böyle. Islak ıslak. İzle. Ta gidiyor. Şimdi Allah, Allah et. Bana ne yapıyorsun? Allah, Allah. Allah <gülüyor> Sen yana sabır yana yaradır. <gülüyor> Gayrıcı alama hele Adam, kelim çorabında ne <gülüyor> ben de biraz otorasi göreceksin. Hayır oldum, ben anlamıyorum. Tertemiz muka, kermende kırılar veya dışarıda kapınıda biraz beklet kırılar. Ondan sonra tıpkı terzi araba ya çorabın kabuğunun içerisinde ne dökersin Çorabın da kabuk büyümüyor, denedim. Çoraptır Çorabın fonksiyonu var, bir şey Çorap. Tadışla işte şey arasında, ayak arasında cont ağlayıcıcı geliyor contasız şeyler olmuyor biliyorsunuz, cont ağlayıcıcı geliyor, iyi birkaç defa çorapsız diyeyim dedim, hiç rahat olmadı çorapsız diyecek ama, tabi sizi çorapsız diyecek çorayı yıkayacaksın ne olur bizim çorabımı diliyorsun, aşağımı yıkarsın ben buraya yıkıyorum çocuğu sakalımdan koştana, şey yıkıyorum. yani insanları bana bıraktıklarından değil, ne olacak bak yıkıyorsun, nasıl yürüyorsun Ötesi gün kut kuru, yüz gibi salın kokulu öyle biliyorsun. Yok, bugün yıkamam, yarın, yarın da yıkamam, öbür gün öbür gün dün bir, bir hafta düşen, bir şey, on gün geçecek, cemaati dayıtıcaksın <gülüyor> i̇şte bir girdiğin zaman, ''Ummâ Rüllah ve immâ ileyhî râcihûn'' Saha sabah da sevgilenler, davranmam yani. Ötü de cahaya sevgileri, yine böyle gösteren. ''Kunik muharaf'' gösteren canının içinde ibadeti özgürler yaparak gösterelim vesaire. Yani insan düşündüğün adabın inceliklerini, çeşitlerini bulabilir bu tarz padişahın. Allah söyleme geleneği, kendisinin ibadet ânesine muhabbet edilmesini, hürmet edilmesini, riayet edilmesini, dikkat edilmesini seviyor. Emniyallik'i seviyor. O anda bizler, orası benim Rabbim'in ibadet kahı diyorlar. Konuşmamıza, hareketinize, dayanışımıza, görüşümüze, çıkışımda dikkat edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Resmeniyle ayağımıza atalım. Giriş duası var, çıkış duası var. Allah'ımla iftah vana evlâdâ râhmet fâvâsâdâ yâsâdûn Allah'ım sevînlâ muhamdâ minâhânâ sâdûn diye var. Yuvarlakten var. Çünkü, bir cümle gülecek falan diyor. Ne yan yana oturuyorlar, ya, şampiyat ediyorlar nasılsın, iyi misin, ya, bir hafta bir sen, nere geldisin ben de bir zaman açtı bu arada haftaya gidiyor aklım. şöyle gidiyor, hemen iki sesle konuştukça böyle bir bir evde girmem bir içinde tekrardan <gülüyor> <cainin gülüyor> rahatsız ya parantele diyor bir sessizde parantele nasıl iyi güzel, okulun biraz hakikati benim de başka işim var ben başka şey yapacağım, benim benim bilim bu retanı taciz edeceksin. Tabi Kur'an'dan taciz edenlerin daha lafda atıyorsun. O kardeşin o durumu bilmiyorsun tabi de. Ama herkese saygılı olmak başka, temizliğe öyle ayak başka. Efendim, Dikkat edelim inşallah Rabbimizin ibadet ahisler, Rabbimizin ifsahına ermek için. İzâhâleki kifra, hala kifra bâdaha, huvâhâleke kalsarın, kola kalsarın, kalsara bâdaha, ve nebbi <gülüyor> neshi bûdhu meccû, nebbi neshi fîkûl, cunsa kulla, hînî ve İlk tekin bir müddet ile harika gelmişler, üstünden çıkarak olsun. Benim kaynakları gibi. Buyuruyor ki, Efendim Oduh-i Karib bu var, Kâbilik Müslümanı olan var, Ebu Hümet'e olan olan bir tanesi duyulmuş, kaynakları çok, sahih kaynaklar. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, öldüğü zaman, ondan sonra başka Kisra yok. Kayser öldüğü zaman, ondan sonra başka Kayser yok. Ve ne diyor şu nefsin elinde olan bu yeminler olsun ki and olsun ki mekince kulna kün diye sebebiyle Allah'ın zaman o e, Hristiyanın kayıplarının huzurunalerine siz Allah'ın yanında sahip olacaksınız. Benimyetimi görecek. Olacak. Onlar size Allah verecek. Onlar Halil'inin sizin elinize geçecek. Onlar infaklanacak sizi, Allah yönünden duyuluyor. Ne demek söylüyor? O, sağlam'da söylüyor. Sağlam'da Peygamber Efendimiz'in durum neydi? İslam'lık yayılmıştı ama İran'da ve Irak'ın hakim Kisra'lar vardı. Sasani İmparatoru, Kisra'nın yönü var. Bu da Suriye'de, Anadolu'da bu Mısır'da bir yana kadar toptaklarını almış Bizanslılar vardı, Kayser vardı başlarında Kayser deniliyor onun bütün cünderlerine İki büyük devlet Yeminle söylüyor peygamlar sallam aleyhi ve Şu canım Canımı yaratan, ödülecek olan canın elinde olan Allah'a yemin olsun ki nefis can demektir Efendim her nefis ölümü her can ölüktür. Diyor. Onların azminelerinde Onlar husule bildiler. Cihan bütünün sünnetiyle size, size intikal edilecek. Diyor. Amanûs sıratalâllâh derdi Doğruluğu sorman çıktı. Salih imparatorluları, e, İslam mücahitleri yenildi. Peder Efendimiz'in bizim gendizi eli öldürüp de İslam'a davet etti. Bunu parça, par, parça yırtmış falan. Kayılsa ve oğlu öldürdü. Efendi, oğlun eliyle öldürdü ki Allah'ını yaktı. Yani. Oğlu cinayeti işledi, deva tatili oldu. Orada da tarafından öldürülmek bir rezaletine uğramış oldu yani. Ondan sonra Müslümanlarla çarpışmak için pillerini getirmişlerdi. Efendim, e, Kadisiye Savaşı'nda. Hatta, korkmayın ya bu Araplarınızı nasıl olsa yöneriz diye hadinesiyle getirmiştir. Bak hadineni getiriyorum, korkmuyorum ben oradan. E, Hazine-i da burada. Huzbuna bir diye koca bir orduyla İslam İlahiplerinin karsına çıkmışlardı İran sarsanlığı dedi, efendim, askerleri, Allah onları perişan eyledi, Müslümanlara davidiyeti İslam eyledi, hazrına geldi ve bu hadis-i Efendimiz'in yeminle vaad ettiği gibi İslam İlahipler Allah'tan taksit Allah'ın Resulü'ne de vadi diyorlar, Resulullah Efendimiz'i de hak, işte hak peygamları olan, ve hak söyler. Sonra tabi İdaz'ın toprakları da, Müslümanların önüne geçti, elhamdillah. Allah İslam'dan ayrılmanın dolayısıyla Münir'imizden bu mübarek diyarları, kafirlerin önüne tekrar geçirmesin. Nasıl olmamız lazım? Kuraları pek bu duvurlarımız bile olmamız lazım. Emin olmamız lazım, müttaki olmamız lazım, muhlif olmamız lazım, ihlası olmamız lazım, kokva ödülü olmamız lazım, haramlardan günahlardan uzak olmamız lazım, nanehanet kuşak çözmemek lazım, nahrana bakmamak lazım haram yönemek lazım Allah yolunda gevşememek lazım vacideleri ihmal etmemek lazım Allah'ın has kulları olmak lazım ona Allah duayı titredir ama Allah'ın kulları Allah'ın yolundan dönerse Allah'ın Allah'ın cezalandır kâfırlarla cezalandır rica kıtlıkla Allah'ın kuratlıkla bir de kişi şöyle Allahü Vümin Şamala Lebat. Çünkü bu türki gönderi, hastalık gönderi, kamera gönderi, web gönderi, hepsi hepsine kaydır. Kanunun bizi kamula önyanlardan en alamaz. Arab helak helal etti, semri karnini helal etti, kirağını en azda dört binlerin birine Efendim karnını geçirdi, memleket arayında perişan oldu. Kaydır, aziz bildiğim tara. Onun için Allah'ın sevdiği kulağına bakmak lazım. En büyük akıllılık Allah'ın sevgi kulağına çalışmaktır. En büyük aktarlık Allah'a asıl olmaktır. Ondan büyük dendalıklık, ahmaklık, aktarlık anlaşılır. Hakkındansa insanın, kâhinatın sahibinin sevgisini ricaasını kazanmaya çalışır. Kendisine sayısız nimetleri, milyarlarca, trizyonlarca nimeti veren Rabbime bir şükran boydunu, şükrünü, zikredin, ibadetini güzel yapmaya çalışır. Çok kafiriz, çok cahiliz, Allah Salahdülü nevni tahtlattan uyandırsın, cehaletimizi izahe eylesin, ay öylesin, eylesin, hat kulları cümlesine kabul eylesin. İzahileti ehl-i şan, velâ tavret-i ünneti, velâ ta ta ünneti hatta hattâ vukâtu Efendimiz buyurmuş ki de hadis-i şerifinden ''Uddan hırfı ehl-i şan'', şan helak olduğu zaman helak hayreti ümmeti artık onun ümmetinde bir hayır kalmaz kalmayacak o zaman. Şan helak olduğu zaman kalmaz ama ''Velak-i şan talifeti ümmeti'' Benim ümmetimden bir insan Hakkı destekleyici olarak daima mevcut olacak. Hatta vizahı yüktü edeceğim. Eccan ile Hiçbir zaman eksik olmayacak mücahid, mübarek kullar Allah'ın bir ümmetini yorulan Ama Şem doldu mu, Şem ahalisi edatı oldu mu artık ümmete mühayret alınacak. Boşu boşuna ondan sonra şaşırtıyor. Kıyamet elan etti, cennet düştü. Şey. Şimdi Şam, bununla biz Türkler Süveyanın başlangıcını anlarız. Arapça da aynı şekilde geçen Şam Süveyanın başlangıcı demek değildir. Süveyanın başlangıcının adı Dımarştır. Arap damaç kuş aynı kelime de. Dımar Şam dedi. Orta doğu demek yani. Yani Şam aslında şey demek, Sol demek. Güneşe bir insan yönünü döndüğü zaman Hicaz'da, Efendimiz'in yaşadığı şu bölgede, bu şeylerin konuşulduğu anahtiyanında, yönünü doğuya döndüğü zaman işte evin evet, başlıktır, güneşin doğduğu yerdir. Arkası malıktır, güneşin baktığı yerdir. Sağı yönin sağ tarafı Elved'in yünya, sa'ı, sa'ı yenendir, yen'in kelimesinden geliyor, sa'ı kelimesinden, sağ taraftaki ilçe demek. Şimal, şam yani bu da sol demek. Yani, ne demek oluyor böylece, Arap kıyanının kuzeyi demek oluyor, Hicaz'ın kuzeyi demek oluyor. Orası mübarek bir belge. İzhan Aleyhisselam aralarda yaşamış, Musa Aleyhisselam aralarda cevdan edemiş, Yüce Peygamberlerden geçmiş, geçmiş seferi ya Aleyhisselam'ın e, makamı şurada, Eru'nda Aleyhisselam'ın makamı burada Aleyhisselam vesaire, şey oldun da. Yani Yüce Aleyhisselam'ın Kudur'un arasından Aleyhisselam Efendim Sina, Filistin, Suriye, Irak, hatta anı doldum, bir kısmı. Buralar. Bunlar hemen koyduğumuz olan ahaliyi, burası, burası, burası İslamın kalbi, bütün âlimlerin yetiştiği, yetiştiği medreselerin olduğu, İslami öğrenmenin öğretildiği, öğrenildiği, hanımların başşehri, başşehri İmam Abbasilerin başşehri Efendim Mağrüt Resâde, İslamın başşehrilerin yani, olduğu yerler. İslamın hudutları çok uzak yerler. Erasim merkezidir. Ancak olsun hemen dedi zaman ümmetten bir hayır kalmamış olacak. Üçüncü hamis şehri, ilah hemen tabi onun kapıdan da akılda da ol. Yüce ana ve amdigi ve üncane dayan tam tibi an bu tarihsel hemen bu biz Bu, bu iş yapma mi değişti mi? Yapması değişti. Vatandaş eğer tezat var yaptığına bu işin sonunu neye bir tepkile? Tamam yapan, bundan sonra ne verin ne olur diye işin bir tüzebbel. Tüzebbel, arkasını sonunu bir tepki öyle. Tezatın arkasını düşünmek demek. Arkasını işin sonunu düşün? İnsanlar işten eğer arkası işin eğer insan doğruysa doğru bir şeyse sonuç bizden ördüğün bir şey olacaksa sonunda senara sonuç çibirse elbette o iş bira yanını getir. Önce ama daim sonu doğru yol sapıklık yanlışlık olmazsa bira olacaksa ters bir iş olacaksa sonunda. Sen sebebi anlıyor, o işi yapmıyor, asla Sonunda iyi gelmeyecek, yapmış. işim diye sayfıyor Demek ki düz her işi yaparsan düşün, seninle olacağını bir etne, yaparım, bir etme adetine alışınabiliriz. Ben bu işi yaparım, sonunda olur. İldirdim. Bir bu ayete gittik, anlattılar, çok ticari bir teşebbüs yapmışlar, çok zararlara uğramışlar. İngilizcilikci adamın, kanadı insanlarla ortaklık kurmuşlar, bilmedikleri senetlere imza atmışlar, namdan göndermişler, paralara alamışlar, eh, milyonlar ödenmiş, traktörler, kamyonlar satılmış, hala bilmem kaç mantık milyon dört kalmış diyelim. Ve şimdi senin düşün, bir İngilizcilikci adamın bir adamı sor. Beş tane adam batırmış bu sahteta, altıncısı sanatın, sen, sen de batırır. Tanımadığın insanlar iş yapma. Bir ki seninle yana çıktığı düşünün, ben bir tane gönderdim cevabı vermedi, parası vermedi. İkincini bile gönderiyorsun, Birincinin parasını gönderdi, öyle gönderiliyim de. Şüp basmış imzayı şüp diyor, onu e, bile basıyorsun. Mali alıyor, imzayı basıyor, malı ona gönderiyor. Mersede varsa imzayı bas, sende kalmıyor ki, biliyor. Giden ağzı bastığınızda, o o çünkü malayı alıyor, yani işin kendini çok sıkıntılar, ölüyor, ticari hayatta çok dikkatli olmak lazım. Bir arkadaş bir tane açacağım, oradan dua ne yapacaksan, sünce bir tane ki, bak, boşver dedim. Aradan zaman düştü. Söldüm sonra ne oldu? Hocam dedi, iflasla kapattık gitmen dedi. Yani sermaye biterim. Adam dedi, ondan bir şey sıkıyor. Bir almadı da, ona bitken sıfır. Sermaye bitmiş. Efendim, kapatmışlar. Ne yaptılar? Hocam dedi, bunların da ustalar dedi, şiirleri erdiler. Sultanları erdiler, erdiler, erdiler, donat edilir, yöneni mekkel. Yani bir defa aldım 2G'yi ödüldü. Ölgünün parası vardı, 2G'yi ödüldü inşallah. Bir sülta karbine olur. Denizli partiyi olamadan 2G'yi Hiç satan asaydı, sültaların yanına gelirdi. Yemek vermemek bir, bir şey olmamış olur. Ama sattım, parayı tuttum haydi Bir şey de gelmedi. Haydi verir hiç bu gelirdi. Kapana girmekten. Hayıpların herhalde böyle kış kış kış, kış yapıyorlar. kapatıyorlar. Kafesini içimde şimdi, pulasının <gülüyor> içinde. Yani neresi şey, o kapanan, vuruyorsun. Haydi geldiğin taraf, barın parasını bir alabiliyorsan al. Ağlar, yallar, doğan olsun, doğan için, yal filan diye öyle bir şey Dünyanın bir acayip hale geldi. Şeref, sefet, hepsi var. Çiçekin kirli ben benim arzacaklılarımı red etmenin zevkini sürüyorum diyormuş. Genel'e boşlu, arzacak sesi geliyor, vermiyorum demenin zevkini yaşıyormuş. Şimdi de var. Nasıl bir cevf teşekkür etmiş adamlar. Genel'e yok diyormuş, hayır diyormuş. Onun için ben yüksürdüğün çeşidine bakıyorum. E ne yapacaksın? İşin kendini düşüneceksin. Son düşünmezsen felaket. İşleri öyle değil ama satıştan gelden işleri de var ya. 10 kalem yumurta alıyormuş, 9 kalem satıyor. Ne demişler? Ne yapıyor? 10 kalem aldım demişler. 10 kalem alırsam, ben bir şeyini diyelim, bunu takışkanım, 1000 lira. Yani 1000 lira alıyor, satıyor. 1000 Ne yapıyorsun böyle? Ben bir dostlarım çeşitliyorsam diye. İşbazsın. Dostlarım çeşitliyorsam da parada vermek lazım yani bir yerlik yaptım ya. Ticaretli sağlamla yapmak lazım. Kural yöneticisi sağlam ne yapıyor? Diyor ki benden mal ben alacaksan siparişimi ver bir yılbaşında. Siparişimi verirsen de sipariş ettiğin malların Döde ölümünün üçte de öder. Tamam ortada? Adam onun mali alıyorsa üçte birini ödüyor. Zaten üçte birinin maliyetidir. Maliyetini keref kurtarıyor. Bir de malisinin dekoltuktesi var. Benim malim olmak istiyorsan şu kadar bizden dekoltuk da Ben zaman böyle insan alıyor o kullanacak. On tane malinin o parası mümkün sağlık ediyor zaten. İşi onunla gönderiyor. E, gönderdiği malin de parası Üçte bir zaten alıyor, sermayesi kalan. Adam dair bir müzikçılık yapıp da parayı geri getirme diyor. Doğal zamanda şeyler, o da üstüde Kork keçiyor. Komotolojik malizini ısrarıyor. Kelsize ziyan etme, dair uğraşıyor. Bizim Müslüman rüzgarlarımız ne yapıyor? Bugün çok iş yaptım, ne yaptım? Bunu topukla sattım. Paralar, üç ay sonra geliyor, beş ay sonra gelecek. Altı ay gelecek. O e tek izole inşallah diyor. Allah, var. hiç bir malı bakmasın kardeşlerimizin hepsinin arası bir ayı. ama Gelmiyor, adam zaten hain. Neye kalıyor? Adaletler için yarıyor. Onun için, işin sonunu düşünüp, bizden karışmak lazım. Tek izleyen bir şey yapmak Kardeşim, şöyle karanını ver. Koy şunu ona meşgilerden yöne bir plan demek lazım kendimden sonunda bu e fiyata alabilin mi? demek lazım operasyon bir oyun banknot bir oyun hepsi bir şey banknot dediğim şey senenin başında gün lira senenin sonunda 400 lira bu yüzden milli altı ama dört lira kuvvetinde senenin başından yöntem bu oyunda Sat vatandaşlar diyerek korunan banka, bankalar, müesseseler, dev müesseseler benim iblikleri buna göre ayarladıkları için konusunu kurtarıyorlar. İşin sonunu düşünmek çok önemli. Efendimiz'in bu konusunun her işinde daha mutlaka almanızı ben de hatırlatıyorum size. Bakın bir şey. <gülüyor> şekilinde sürmüş. İla yolu da ahbapım, onun dua öğretiyor bize. Ayrıya karşı dua öğretiyor bu hadis şerfte. Biliyorsunuz İla yolu Sizden bir Önem hissettiği zaman, ağrı Açık hissettiği zaman, yüce bir yerinde Kerya'da, yüce, yüce, yüce, ona meğer O ağrını hissettiği yere, elini koysun Bir o ağrıyor mesela, ağrıyor Şuraya koysun elini. Önü değil mi? O, boynu ağrıyor, boynuna koysun Sonra, ben yokun, sen anlarlar bir şu bir ağrı okusun e ulûhî bu izzetinde ve kudret-i azamı elim şey'in ma ovid. Biraz söyleyelim. E ulûhî bu izzetinle ve kudret-i azamı elim şey'in ma ovid. İç olsun. E ulûhî bu ve kudretli alakli bir şeyin, minşeliğine ait. Nasıl da söylüyorum? Ben bir sığınırım ama neden sığınırım? Ben bir izletine, Allah'ın izzetine sığınırım. Ve kudretli alakli şeyin, her şey kadir olması sıfatına sığınırım. Minşeliğine ait. Şu hissettiğim ağrını aradan Allah'a Allah'ın izzetine ve her şeye kayıtlı olmak sıfatına sunar. Ya yani ne geliş ne geliş oluyor? Ne yapmışsam iznem, celal sahibisin. Her şeye dilim kılatsın ya. Ben sana dua ediyorum. Şu acını geçe demesen. O dua ile acı geçer mi? <gülüyor> dua ile her şey olur. Dua etmesi bir sebep ol. Dua'nın tesirinin ne kadar büyük? Dua'nın tabi, adabını bilecek, nasıl övgünü bilecek filan. Dua'nın kabul olması şartlarla riayet edecek. Adam duyasını kabul etmemesi duruma düşmeyecek. Ama soru duyasını, duyasını adam kabul ediyor. Yani bir yana geliyor, ay geldi, yar var yar. yani Medine'de geçtirdiler, bir imam var ya dediler Bekir-i de, Kerim'in imamı, İhtiyar. bir işine bas bir de, imam dediler var ya, evet dedik tamam, onu tamam, kıldırdım bir de, imam dediler müdavet bir insandı nereden bildim? bir ki kurallık oldu dediler, evvelce de yağmur, yağmur yağmadı, beklenen yağmurlar yağmadı bir yağmur doğasında karar veriyordu bu Hazreti Efendi'yi onlarla açtı Bir daha tanıttır Danıza Kaynından danı doğası yaptı Dek yüzü mas nalisi Hiç buluş yoktu Her geldi Şurakta şakır şakır başladı bu adı tarzım diye Arkadaşlar arkadaşım Mekke'de yani Ben gözlerimi gördüm Nalık Dek yüzü da Birden doldu Bir anın yani fazlayağını yanağı Allah Kâdîş Allah'ını kabul etmeye kadir. Kulun istediğini vermeye kadir. Ve veriyor. Evet. Ve biz bunun şahidiyiz. Hayatımızda çok misaller var. Elle tutulur. Başka türlü ceza ı müddinam ile net misalları var. <gülüyor> evet. Yani, Adet yasını da öğrenmiş. Bir size anlatmıştım. Abdullah ibn-i Mescid çölde yılan sapıyor bu adamla şişmeye başlıyor adam. Fatırağı okuyor yılan zehirliyorlar, öldürülüyorlar ananın şişmesi, ağrısı acısı, zehir vermesi geçiyor sıhhat mıdır? kayınlar, mayınlar, bir şeyler et bir sürü şey ediliyor bak bu katilayı güzel bir ağrıza, güzel bir kimse öpeyince ilanın ısırdığı, vücuduna girmiş olan zehir bile tesir etmiyor Hz. Ömer radiyallahu anh biz nasıl öyleci bir şey yapıyoruz? Biz böyle şöyle delirir, öyle delirirler. Nasıl ki ya bizim ülkemizde bazen askerler işlenedir hünkümde ara, o zaman asker onun evine kulağını keserler, burnunu keserler, işkenceye yaparlar, plan İşte o özel bir için, işte bu ilerleyenlere de anlatayım, tüm cehennem. Ömer'im, evet, öyle etmeler evet, evet. Ömer'im, onun için bilgisaydı, siz de madem haditesisiniz diye şeyin Arakların başlamısınız hani Siz de bir isyanı ederseniz Öyle bir önerdiği zaman Siz de bilmiyorsanız diyor Ölçü söylemiş bunu Hazreti Ömer'im, ve demiş Arak'ın Kavuş Ehon bismenna hem bu yaradanın maası içinde bir şey? adamı bakıyor. Ne, ne Sen de kız Hiçbir şey olmamış Neden? O ayet şey ya. Ne zamanı falan falan. Tarih takılıyor yani. Yazla kadına söyleyeceksin. Ne söylüyor? E ne söylüyor? Tarif tapta Aynı halde oların münderdeyken ne Ya Saniye daha dikkat et akıllı düşman geliyor. diye bağladığını ne diyecek? Irlandaki böyle söylediğini tarih tapta ne diyor? Çaralat gösterir. Ne diyor münderden? Münderdeki münderden komutanın düşman ordusu arkasını çeviriyor diye diyor, diyor, diyor. Savaştıklarında. Topeden mi vururken adam mı geliyor hangi ziyariyeden görüyorsa Ya sariye, o benim komutanım, o İslam olduğu öldü, ordularının komutanı Erhan'ın Dikkat et düşman arkamı çeviriyor diyor, diyor düşmana, o da topu alıyor, düşmanı Ne geliyor diyor Nasıl yediş? Allah öldürdü mu, olur öldür. Sen Allah'ın sevgili kreol, sen de öldür <gülüyor> Ben keramat sahibi olacağım diye ibadet edildi zaman. da sana Allah güzel O Allah sana nasıl inanma bulunacağını seni bilir. güzel kula. Benim güzel kulları, bir şövalyeler İslam Ama Allah İslam etmiş. İkamışlar. Asıl Allah'ın Ey Allah, o kula, o kılavuz. Allah kula, kılavuz. Allah kula, kılavuz. Allah kula, kılavuz bir tarazi yani, kibirli değil. Allah bizi sevgili kulları bilmiyorsa dahil eylerim. Bizde seninle ilgili ne bile haller varsa bizde onlardan at edesin, eylesin, kalbimizi, kasını tutarsın, yollandırsın, hıh hıh bir nurani kalbe olalım. Mahmutullah'ı versin, ahmutullah'ı, aşkullah'ı, içimize yerleştirsin. Şöyle Allah'ım sevgili kullarılara, Allah bizi barasıydırsın, her şeye tadı. Bir tohum atıyorsun, küçük bir tohumun kadar Toklu başı kadar Ne oluyor bu ile başı kadar şeyden? Koca olan incin ağacı oluyor Bizim bunlarının yanısı kadar İçeride koca Ne oluyor? Toklu ile başı kadar İncil tohumundan koca ağacı oluyor Sübhanallah Tevâllâtallâhu aksanûn yani kâlefî Her şeyin kâlefî Zerreden öyle bir şeyi meydana getiren, mütseden insanı meydana getiren yoktan kâlefî meydana getiren Allah zâra hazret eder Bizim gibi ehliyetsiz, kâleliyetsiz, işe yaramaz lazım eden bilersen sevgili kulunlar Kadir, kudreti sonsuz Allah'ın yurtunu dileriz, ölümünü biteriz, Allah'tan yurtunu rahmetini isteriz İsteyelim İbrahim İsteyim. Dokuz. İzlâe gelince de ahad-ı kıl'l-i ahrihî nusham fi'yi mes'idi, kıl'l-i kıl'l-i şerif, efendim, bu sonuncu hadis olsun, burada bırakalım. Diğerse Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifinden, ve bu herhalde adıallâhu anh'in nüayet Özellikle ağabeyim, sizden dönemiz hissettiği zaman bir ahizi, kardeşi hakkında yufkan, samimi bir his, bir duygu, bir hisset içinde hissettiği zaman bir nasihat edilecek bir şey, bir durum söyleyecek bir şey duyduğu zaman arkadaşının. Bu için bir senin şeyi o kardeşine söylesin. Çok seviyorum şu kardeşimiz, her şey güzel ama Kur'an'ın sevilmişi olsun yanlış okuyor. Hiçbir şey içimden böyle. Siz sevip bir şey her şey güzel maşallah. Anak-ı Kıran'ın sevilmişi olsun, mayra boyunca bir şey yok, şöyle okuyor. Evet, o kardeşini seviyor, canide görüyor vesaire, ama bakıyor ki hanıme başını şöyle ötmüş. Taşı ötüsü var, cisk arkadan çekiyor gibi, şöyle arkaya kayıyor şey, saçları ben görüyorum. Kullan mı? Kullan mı? Kullan mı? Kullan mı? Arkadaki devran mı? Sana mı? Ana, saçını geçse de kadın. E adam galiden, pangalış kimse. E, aynı kardeşim, ben seni çok seviyorum. Müslüman bir insansın. E, Hamidine sahip olsa mı, kızına sahip Bak başını böyle ortamak olmadı İslam'da, işte hepsi anlayacak. Bizi, Bizi öyle ayağı hariç ortam. Ne yapacak? Saçta kadının düğmesi olduğundan görmemesi lazım diyecek mesela. Ne o? Al? Misallar alıyoruz hepimizden yani. Kardeşimize karşı, içimizde beliren bir türlü var neler alabilir? Efendim, pantolon da, de, manast Halis kardeşinle daha pantolonu olmaz, etin meydanlar, bedin meydanlar, alet öde var, teşkilat olmuyor böyle, biraz şöyle bir bol kıyafet giyiz, bir cübbe giyiz, şöyle filan Çünkü insan kendi kusurunu görmez. Kardeşi onun gördüğü şeyini samimi olarak söyleyecek böylece ara güvenecek. Birisi size böyle bir kısım olduğunu söylediğin zaman kızmayın. işine bakın bak demeyin. O da günah. He? Kaç vermiş ver. Sen kendi işe bak. Aslanım Kısaplı şey <gülüyor> ne adam? Çengeler. Çengelerini açıcı. Çengelerini açıcı. Işıklı o zaman. Sağır kardeşim adam hazırsın. Müller ne için? Allah sevgiler razı demesi lazım. Hazmetmesi lazım. Madem kusurluk, o kusurlu şey yapması lazım. Bütün <gülüyor> Arapçalar şey demek, samimli demek. Müslümanın ana karakteri samimiyettir. Kime daha samimiyettir? Peygamber Efendimiz sayılıyor. Değil. Allah'a karşı sanılacak Müslüm'e. Allah'ı aldatmak öyle mi? Allah'a karşı yol yapmak olur mu? Allah'a Allah karşı görüyor biliyor. Allah'a karşı sanılacak, bir. Resulüne karşı sanılacak. Madem Resulü için uy. Sünnetini tut, emrine itaat et, gelince yürü. Şirada karşı sanılacak. Kazandım. <Gülüyor> Ülümünlerin ürünlerine karşı, hepsine karşı bir samimi bilgisayacak, şey iyi Bana ne Bana da mu ya, Müslüman kardeşim. Bana ne boşluklar? Şşşt, olur mu bir şey ya, o da Müslüman. bütün Müslümanlar karşı, Müslümanın içine sevdiyordu. Mü Mü Müslümanlar tek bir <gülüyor> vücut gibidir, ayağına biten basa girecek, ilk ürünlü adam. Ateş basıyor, bütün vücut rahatsız oluyor. Sadece parmak rahatsız olsun, hayır. Bütün vücut uykuşunda, ateş içinde. Onun gibi, Porta'ya da, Kafkasya'da, dünyanın neresi olursa olsun, gülmüşsün an bir yerde küçücük bir ımbarak çekse yüzü İnireceğiz. Kimse şey Müslümanlar karşı düşman olmayacak ve Müslümanların Müslüman idarecilerle karşılaşıp düşman olmayacaksınız. sevgimiz, yardımımız, efendim ıtarımız, olacak. Ee, <gülüyor> Tabii bu idareci değil milletin asla hep bakan, yöneticimiz, millet belediğimiz var geliyor. Efendim, benimki aksi Allah'a ve akîl ve ulul emr'e dinle. O bu ve işin başında olan insanlara itaat edin. Ülül emr İbn Abbas radıyallahu anh'a tefsirinde teşhir etmiş, buyurmuş ki onun emr alimlerden istifade etmişler, söylemişler, itikadet teşebbür ederler böyle söylemişler ki Ülül emr alimlerden Asıl ülül emr. Asıl itaat edilecek kişiler alimlerden din bilginleri, en sözü din bilmecesi. E peki efendim Ömeri hanifesine uygulacak mıydı Abdülsami hanifesine uygulacak mıydı uygulacaksa imamada mı uyardı uydu mu? Haksız değil Dayak Bunu da aldı, hak bildiği yoldan dönmeden. Demek ki asıl Allah'a bağlı olacak Allah yolunda inmeyen insana eyvallah etmeyecek, baş Nedir bunun fıkıhtaki hadi? لَا كَأَتَ لُنَحْلُوكُنْ فِي مَعْسِيَةِ Şöyle yapmazsan, o öyle seni tehdit etmeye hakkı yok ki sen marazı kırıyorsun, sen Müslümanlık yolunda uyuyorsan o öyle engellerinden çalışıyor. Kıl, seni senin Başına başını bana sana aralık haklarına Sen O hakkı yok Kızcağız, başını atmış. arası açmaya çalışıyor. Bir de Allah'ın katkını bağışkanı Bana Gülis İsmail derler. Gülis çocuğunun günder olduğunu Allah'ın katkını helal etme. Peşe olur mu? Allah'ın katkını ne Allah'ın kulları bir hakkı var. Emri var, buyruğu var, onu tutmaz Allah'a isyan bir emrederse, kim emredersin? İsaat edilmez. Allah'ın yolundan ayrılmaz. Allah'a asi edilmez. Allah'ın buyruğunun dışına çıkılmaz. Allah'ın hükmünün aksi yapılmaz. Kim oynayacaksın diyorsun? O oynayacağım şeyden. O oynayamazsın ki, yok. E, başına tam şey artık böyle zaman kocaman. inşallah. Boynun altından kalsın. Hiçbir şey olmaz. Aksız. Aksız mı? Haksız öyle şey yapıyor. Yanlış yere şey yapıyor. O zaman kimlikle olmaz. Allah'a koşuşan ne olacak? Kesilimlaha karşı samimi olacak, kitabimlaha karşıdır, ana karşı samimi bağlı olacak, dinimden mesleka karşı samimi olacak, onun dininin mümin mütefik ilahicilerine karşı samimi olacak, müşriklere, hocalara, alimlere, hem işi çiplit getiren kinte lere Millet siyasilere itaat hakkını kabul ediyor da veşitlere itaati red etmek için dokuz takla atıyor. Öksan ki bu şakalarını de adam, yani Allah'ın emrini, ayık-ı halisi bunlar insana bir tabi sınırlar. Öksan, daralara, öyle şey insana. Aklılar diyor mu? Bir de çıkmış köşeye, konuşuyor, atıyor, tutuyor mesela. Ama adam gün eğitimlerini bozulmaz. Bunlar bozuldu mu? Çok kolay. alacağını kadar geniş bir şeydi, bir yere bakarsa, bakar. Evet zaman zaman olmazsa olur. Evet kafasının gelinler doğurur. Neden? Ama yani, kafasından şeyler var. Biri işi edebilir, kaygıyı Öyle yapılabiliriz, öyle yapılabilir, din çığolundan yolundan çıkıyor. Halbuki din ayet-i e de sabit, hadis şerifle sabit, genel hakikatleri çerçevesinde benimle çizilmiş, küçük detaylar o evet, müşterin serası genel, genel şeyleri bölgülür. Allah razı olsun, bizi sevgili yoldan ayırmasın. Allah razı olsun, cenneti de cemaliyle bir şeref olmayı nasip olacağız. Hatiha-i Şerife, Na'l-Besmela. Bismillahirrahmanirrahim. with personal rahmet et süresi Bir de والسلام والعلم صلاةً والسلام بائمًا من خلابًا من إله والدين الله والشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يتبه لله ما في السماوات وما في الأهل الملك القدوس العزيز العزيز العكيم وأنك فضل الله يأتيه من يشاء والله من عجب العزيز سبق الله الرجيم سبحانه ربك رب العزة أما نصفون وسلامنا من صديقه والحمد لله رب العالمين آمين Fuhanna Elhamdülillahi Salatu selamu ala selebil Muhammed'in a'r-i Yolun tebi' et-i İsa'nın ecne'in Ya Rabbi yakışırdığımız İbadetlerimiz, nitayetlerimizin Hayrat-ı hasenatimizin Khatm-ı Hacem'lilerimizin Zişti vaat-ı tezgiratimizin Kadir Sen'in okuduğu Dünada Seyahat Ve İzmir'i de hanım ihmanımızın rahmeten rahmetine kayıtsız şartsız bütün teknolojik gelişmeler veya bir hasta için okumuş olan 444 saatlik teknoloji ayrıca bir veya e, salat-ı tetrik ve diğer türküsketmeler ibadetler, avratı hatıratımızdır. Bu şu ibadetlerimizin zikri, tesbihatı tehlilat ve salavat ve rahmetine ermemize, huzuruna vasıl olmamıza, muradlarımıza ermemize vesile olarak. Hasen-i e ve hasıl Peygamber Efendimize hürmetle tevessül ederek, vasıl oluyorum. Peygamber Efendimizin âlim ashabına, ef'ta ila ehbabına, önyatanlar, zühuriye şeyhü'l-İslam varisi mümin, ulemâ-i tertip, müşhidü'n-cü'men, sahabe kutul ve nizm, halife-i nizm devletlerinin ve böyle ayrailün şu bazdolarda metrum bulmam, en biya Evli Allah'ım, evliya Allah'ım, sahab-ı yukira'nın gazilerin ruhlarına, fatihlerin, şehitlerin ruhlarına hediye edip, vahseyle. Ümmü hayrat-ı hasan'a salihlerinin ruhlarına hediye ettik, vahseyle. Hasleten kitabını okuduğunuz Gümüşhane'nin hocamızın, kendisinden teyze aldığımız Muhammed Sağud'un, hocamızın ruhuna, hediye etip, Anun diyen kardeşlerimizin ahirete geçmiş bütün geçmişlerinin sevdiklerinin yakınlarının dostlarından yoklarına hediye öyledik. Fasıl eyla ya Rabbim Sağolun evini, Mü'nâb Sözünün görevlerine ihsan eyla Rabbim Ümit'nin şu hediyelerimiz ile nerele doluyor? ya Rabbim Gözlenmiş hal eyla Rabbim Bakanlarını Kabirlerini cennet bahçesi hamledendir ya Rabbim İlcefyan mü'nün kullarına kul evne-i nasil eyla sıhhat ve açıklıklar, hafızamize İsa'nı da. Hakkı hak olarak verip ama uymayı nasıl öyle ya Rabbi? Batılı batılı olarak verip ondan sonra neyi nasıl öyle ya Şu fitneli, fesatlı, şerli asırda fitnelerden, fesatlardan, şerlerden münafız öyle ya En Onun için de öyle ya Rabbi. Hepsi hünayende öyle ya Rabbi. da daim, zikrinde kain öyle ya En kıymetli varlığımız olan imanımızın gölgelendirip, lekelendirme Ya Rabbi. Tanrımımız doktoru imanla ile doldur Ya Rabbi. ile doldur Ya Rabbi. Sık güve Ya Rabbi. Muhammedinle doldur Ya Rabbi. Daim, güzel cizmetler yapmayı nasip edin Ya Rabbi. İlemizden Ya Rabbi. Her an zikrinde şükrinde öyle Ya Rabbi. Bana güzel ibadet etmeyin, kulluğunu güzel yapıp, sevdiğim razı olur bir kul olarak yanılır bizlere nasip öyle ya Rabb. kardeşlerime de rahmetle ya Rabb. Hastalananlara şifa ver ya Rabb. Ve tüm ümmete dağlar ya Rabbi çalışan, imkanlara giren, genç, peronk ve şu kardeşlerimde üstün başarlar ver Çok güzel tasdirler yapıp, ümmet-i kaliteli elemanlar onlardan nasil et yarabbim. de ve yakınlarına onların güzel hallerinin mürhümetlerini göster yarabbim. Hoş hallerinin mesuf edafi olarak göster yarabbim. Dünyanın ve ahiretinin bilgimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına, Tanrıcıyız senden istiyoruz. Senin hazmin edenin sansudur. Ekrem'ül ekremisin. günleri ihsan ediyoruz. Dünyanın ve her türlü şerrından korkuyoruz. Sana seyrediyoruz, sen yüzük ol yarabbim. Cainatın sahibisin yarabbim. Her şey etta görsün yarabbim. Bizi bize bırakma yarabbim. Nefse david olanlardan etme yarabbim. Şeytana aldananlardan eğlene yarabbim. Tanrıcıyız. Ani lezzetlerine senin elinden etmeye etme Şaşıran kardeşlerimle böyle yönü göster yarabbim. Sapıtanların hidayeti eldeleyin yarabbim. Yolumda <gülüyor> Bizim devredelerimizde ve sahip İslam devredelerine <gülüyor> Senden korkan, seni soğan, senin için ümmetim aradır Dilerim hizmet etmek isteyen Çağrıf idareciler nasıl geliyor? Hasıflardan, kâcilerden, zalimlerden ümmetinden verip kurtar Ya Rabbi <gülüyor> İslam devredelerinin istilaya uğramış olanlarını Kâbirlerden kurtar Ya Rabbi <gülüyor> Müslümanlara özel cefa veren, vürmeden Kâbirlerin Kendilerinin mallarını, evlatlarını, duyarlanlarını Müslümanlara kabul etse Ya Rabbi Kardeşlerimiz dünyanın her yerinde mantur vermeye, eyyet ve muzaffer ve İslam'ın nurunu, şevketini, ücretini dünyanın her yerine yayınlamıza bile yardım ederek O hizmetleri yaklaşarak, İslam'a hizmetlerindeki Muhammed'e faydalı olmak iş yolundadır ki şimdi Ölümüz, şirketlerimizi, tesislerimizi, dergilerimizi, yayınların önceleri Güzel gülcek olan bunlar kış günüdür günü. Hava kararmadan yollu yollu yollu arasından diyor. Önce ders ediyorum, Efendim, isyan kalıp dinleyelim. Sollarını cevaplarını isteyenler oh, de bekliyordunlar. Diyelim cümle günahlarımı veren canımızı affeylesin diyor. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah ki memkan ve la hayakan ve la nşura لا إله إلا أنت خلفتني وأنا عبدك وأنا أنا أحدك ولا لعبدك نستطع من شر ما سنعك أبو هناك لنعنتك ألي وأبو أبو جمي فَاِنَّهِ وَاَيَمْتُرُوا اِلَّا اِلَّهِ Allah'a ta'la tevdelerinizdir, tevdelerinizi kabul eylesin. Tabi kata ilk işi tevde etmektir. Bir giriş için bu yapıyoruz. Allah'ın şu anda tevdeki bütün günahlarımız sihir için akli eylesin. ki ömrümüzde de günahlara, havanlara ulaşmadan yaşamayı yasib eylesin. Temiz kılığına kıyımlar aramayı yasib eylesin. Cennet ile zelan ile günler gün hak ve hakiki ve tamam olması için kul hakkına misafetlemedikleri verip onlarla helalleşmek lazım, ahirete kul hakkı ile gitmeyin kimsenin haçlı yanınızda boynunuzda kalmasın vebaliniz olmasın, kul hakkını ödeyin bir Kırmadan o var Kırmadan o zararlar, Kırmadan o zararlarsa bir bir ödeyin İbadet boyunca ah eh, üzmemize, ütmemize kalmasın, aynı da ibadet boyunca da güçlüğün yükselmesi. Değerlendisi dedim üç. Her bir zikir vazifelerinde kalitatsiz bedenleri tasavvuf bedenleri yapın, çünkü bu vazifeler habisi şeriflerden çıkartılmış sevaplı vazifelerdir. kalması vardır, hepsinin müzahhi vardır, sereni vardır. Allah-u Bizi kulların, gücünün gücünün gücünün Allah, cinsa aşkıyla insan, tükyü mülki, cümle gücünün, Yani Allah bize bu kadar mütafat olunca çok zikredenlerin nasıl evliya olduklarını, için evliya olduklarını anlamabilirsiniz. O noktadan, zikrini ödüklerinin iznan ettiğini, yani günün zikrini o yapın. Ama sabah, ama akşam, ama gece, ama gündüz, bir miskilimiz varım ama yürürken ama işimizdeki giderken, gelirden, ama gelirken karan ama evimizde kalan kalanlık ona da ana davstan için bu diyarda biraz da eğitimlilik görmüşsünüz. zaman münde şeriatın kendisi tevhidi ve fıkhiye bir şekilde dönüşünü öğreniliyorsunuz. İşte kaide şart çıkartıyorsunuz. İkinci daha da üç ifade edecek. Bunların sonunda kadar gelmiş, geçmiş küllerimizin şekillerinin çeşitli entelektüel yönlerini öğredersiniz. Bizim meşhi tarikatı, kadiri tarikatı, kıvrili tarikatı, şeyhvari tarikatı çeşitli ortakı ve bunların konuları yasayıp kanıtaklarla ilgili bir olmuş şey hocalarımızdan bize gel, el ağrış gelmiştir. Hadi siz de mülük olunca bunlara bağlanmış oluyorsunuz. Onların sevgisi saygısı içinde olsun. Onların yüklüme göre Fahiyalar, İfras elbirler, Urhan'ın konuları için daha Sonra gözünüz kapalı davet önler baritoyunlar yapmak. Davet önler yapmak demek gelmişiz. Gözle kapayıp nasıl öleceğini öldükten sonra neyla karşılaşacağına Yınca, sonra, adamın sonra kaderden nasıl bakınca, sonra, bir ilaca, kıyafet tabiçe kabadan kapatma olucak mı, başka bir sonra vaktinin filminin kılıbı mı, hesaba çekiliyor mu, kendine dokunmuyor nasıl olucak mı, bunu güzelce hepsini şeyi Çocuğunuzun yerinden geçirip, ve dersiniz ki ölmüksün, aklını başına bu hala kimseye kaldı. Önlü anlarla, padişahlarla, zenginlerle, herkes geçiyor. Geçmiyor o insan yok, ölmüyor ki, insan yok. Aklını başına toprağın, öleyecek şimdi şu düşündüğüm, halal ettiğin, rakıdesi yaptığı şeyler, başa gelecek. Eğer ahirette karar veriyor olumsan, cevabının etmenin arasına olursan, bu senin kadar ağlasan, kaybesi yok. Onun için bu dünyada ise o duruma düşmeden fırsat değişmeden, kaçmadan evvel cenneti kazanmaya çalış, jehennemden kendini kurtarmak için tezbirini al. Çalışlamaya doğru yöntemiz ki Allah'ın yanında yürü, diyeceksiniz. Nefse nasihat edeceksiniz, öyle düşünüp derken. İşte biz ona râbıdayla gidiyoruz. Da bu Peygamber Efendimiz'in tavsiyesidir. E, insanın nefsini en büyük ıslah eden ilaç budur. İnsanın nefsini böyle ıslah olur. Ha, There we are, didn't Hakikaten ödüller, ya bir de bir yerinin kurum arasına ayrılırsam ne olurum diye ödülleri atlayacak. Çeneklilik için çalışacaksınız, çeneklilik kazanmak için öğrete geleceksiniz sonuçta. Genel ki rahmet-i yapmak, insanın kıyızını çok yapar, seyahatını çok yapar, katiletten kıyammasına sebep olur, ulusu Allah'ın tavsiyesini tutmuş olur insan, çeneklilik kazanmak işleri işlerine yönelmiş olur, işlerine başlatmış olur. O bundan rahmet-i emniyet zaman bir. Tamam, Allah'la nâlaşamıyorsunuz, nâhı teyzeyini yapıyorsunuz? İkincisi, nâhı teyzeyeceksiniz. Bizi özerenimizle beraber, günlerimizle beraber, karşımızdaki delilerine getirin. İşte, arada oturmuşuz şu anda, benim gibi, o adam oturduğumuzu, beraber zirketlerimizi delilerine getirin, kendimizi, kendimize bağlayıp, delilerine bırakın, kıyız ve bu insanın gözünü kapayıp da hayalini çalıştırmasında, tefekkür etmesinde çok dikkatler, iddiatler vardır. çok sırlar vardır. İnsanın gözünü kapayıp mücidine iltidak kurduğu zaman Bir manevi bağlantı hazır olur. Yani mücidlerinden çok seyirler gelir, yaptığı ilanetin tadını duyan, aynısını görür. Ve bu çalışma kendisini seyir üstündüğünde ilerlemesine bir sebep olur. Sonunda da kadar şey makamı hazır olur. Daha yüksek makamları yükselmesini onun üçüncü rahmete müşşidir günlerce alırsınız. Yani müjganada koca her zaman olsa, ne bir şey duya beraber olsa, ya da ona hep alırsa, ama müjgan onların rahmeti müşşid yapar. Ya da herhalde nişanlıcın. Üçüncü tasmanız rahmete kalpten. Kalbinizde açınız bir ev, kalbinizde içe geçiş yerini düşünün, kapısı puncurasını düşünün. Olmak iç aleminize geçiyorsanız bir nurani alam, bir alemdesiniz. Allah'ın huzurunda orgulluğu düşünün. Allah'ın sizlere yakın orgulluğunu her yerde düşünün. Neyi ne? yaratan sensin. Rabbin aledin sensin. Ben senin kulunum. Sana güzel kuluk etmiyorum. Ötmek istiyorum. Ödememişim. Kuturum var. Akıllı Bundan sonra yardım ede yarabbi. Tevfikim yani ben de senin sevdiğin kullardan anlayabilirim, seninliklediğim, sana şükrediğim, onları yani da rüzgarla birleştirebileceğimizi ötü aldık. Allah kabul edecektir. Buradan bizde eğlersiniz. Bu olunca. Bu Nâ'ı da yaptıktan sonra başlayın. defa Estağfirullah çekin. Dün sonra defa Nâ'ı da bak Bin defa Allah'a, Allah'a, Bin defa Salam-ı Şerif'e, bin defa Buluallâh'a, Ahad-ı İbihah'a. Sonra imhalsın, duanlara ötesin, olhamdül geçmişlerine yakından matarsın bir tanıdıklasın bu arada. Bu anlattıklarına tasarda girişle üstad toplamışlar kardeşler. Öktakçıkta da geniş olarak oku, daha geniş anlamalarını müddetimada yönelttiklerinizi hatta görebilirsiniz. Zikir şey yaptıktan sonra ne oldu? Şey atarsınız ama günlüğünün zamanında da sonuç zikirden kopmayın. Yüzük meşgul edin. Ben size onu tarif <gülüyor> La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Şimdi siz söyleyin, şimdi değilim. Allah Allah Allah, Allah. Şimdi ağzınızı kapatın, göğünüzünün, Allah Teala içinizden devam etsin sesli olarak devam. Allahümverhis. İşte bu sesli dikkatle, hiç iki kalbi birinden biri silmez, biri sila kırılamaz, kimse duymaz, anlamaz, sevabı çoktur. 10 milyon, 900 günlüksel selamı verdin. kabul bilinikle alıştırın. Her an kalbimiz Allah Allah çalışsın. Her anınız namazdan muayda gülü ibadette geçmiş olsun. Karanınız çok olsun. Tabi Dervişlik demek, dodanlar Efendimizin sevgili ünneti olmak demek, yarın bir ürünmek demektir. Şimdilik ödü yaşamak demektir, o için bir atlardan uzak çok dikkat edeceksiniz. Şimdilik senin ilet çizmesinden ayrı edeceksiniz, sıradını çok değil azimetlerle amel edeceksiniz. İbadetlerinizin hakkında yapacaksınız, övrün hakkında Eğer nefes için ayıklar getirecek. Ayrı Sabah namazından evi selamla işlediye bileceksiniz. Selam namazından sonra evladın şerifimizi okuyup iş yapmalıyı kılı. Keranına üç günce. Sabahla öğlenin arasında duharam namazını kılı çok selam. Akşam namazının arkasından evladın namazını kılım inahdan afaması be. Sıcakken taze ateş tabup dövmeden namaz kılım bu da çok selam için gücünü imade edilmiş diye yazılır. Sizleriniz öğretmenizi verip tercih kararlarına kalkın. Söyleyeyim, nasıl kalkacağız? Söyleyeler Kocaman bir saat alırsınız. Koyarsınız saat idülüşe. Yataktan hopladılar yanında. Nasıl Nasıl Ümmet alınma yaparsınız, başının üstüne bir içine su döndürürsenin kalkmadığı zaman başından aşağıya büyük koyarsın, kalkarsınız. Kalkan insan etti mi, başını yapar, icat bile yapar. Ötelti geziyenin orasının seyretini bilip kalktın, gitsin. Pazartesi, parşamba alışkanını Kalorama sanatiyonunda yürüyün, sabah kazanmaya bakın, cenneti kazanmaya bakın, emri üniversitesi düşürmemaya çalışın, emri üniversitesi bir tanesini boş şeylerle uğraşmayın, televizyonla, küve mülalıklarla, öğlen, hayatla, pişkiyle, pişpilikle yapıp geçilmeyin, emri üniversite olmasın, size yazık olmasın. ahirette pişmanlaymayın, imametlere, sabah işlere koştum aklı geçer, aklet nedir? Akıl, farâğ ve tahzirlemandır. Ahmak insanlar ileşektir <gülüyor> amına. Bizim takvadan buna haramdan kaçınma dikedidir. Takva ihlali, sataşadan müşahadan, paraya bakma, açığa çarpma, satıya çıkma, haram bina bakma. Haramdan paraya netten kaçının. Haramla kazanmaya dikedidir. Doğru sözü doğru anlatıyorum. Efendim, günahlardan, haramlardan sakının. Sonra İbadetin tadını o zaman duyarsınız. Haramlardan sakınmadan ibadetin tadı duyulmaz. O anca kardeşimiz çok aşklı, şeridi, nadetli. Fatma indirdin de ondan, günahlardan sakınıyordun da ondan da doğru söylen mahkemede şaşırır. <gülüyor> İrindacı haram yürürler, harama gider, borç uçanak tekrarlaması gider. Efendim Müslüman dışarıda harama bakar. Efendim, filan yola bitti ibadetinde filan yola bitti isyanlar. Alevdan'ı filan yürürmeyin. İstikrarlı Müslüman olun. Haramlardan, minahlardan korunun. Korunmak için bir zorlama yapacaksınız. O zorlamayı başarırsanız, adam ibadetin mevzunu olur. Tadını duyarsınız, yürüsü var Allah'ınız, o zaman daha kolay olur. Şiddir, bir şimdi, niye naras gidiyorum başlarsınız? Ne oluyor cehaneye gidiyorum Ne oluyor hadis gidiyorum diye bağla başlarsınız? Şeytan kancayı taktı, helakete doğru gönlümüz demektir o. Teşekkür etmesin, naras gidiyorum. Üçüncü tariften de Güzel buldum. İnsanın faydası, evin güzel Allah'ın sevgili bulmak güzel buldum. İlk kere oldu mu? İnsanlar yapasitti mi? Altı yani müslüman, menselim olmuşken ne gibi insanlara yerini Müslüman, bütün Müslümanların elinden, bininden gelen yerine getirmesi. Öyle mi san? Yani, o zaman Geliyor, sönüyor, biliyor, kırıyor, küfür, kötü adam, küfür, hafara, küfür, bu Müslümanları, Müslümanları, Müslümanları, Müslümanları, Müslümanları, Müslümanları, Müslümanları, Müslümanları, Güzel günleri alın kötü günleri alın. Her gün, her yıl tabi her yıl bir kötü günleri atsanız bir iyi günleri atsanız attınız önemli pandemliği attınız kurtulursunuz. Yaraşın kötü günleri atın, iyi alın öğrenme mektubu demektir. Hedef dünyası Şimdi her gün bir daha üç gün alın. Rahatı yapın. Müslümanlar. Allahü Allah, söz vermiş ahit etmiş, ama ne yapmış gibi oluyor kalıtıbilirince dediğimizden artık şey söz vermiş oluyor sever Allah, yükselerlik öyle söyleyeceğin ama tabi, suyuna sabit olmak vefalı olmak da lazımdır vefasından da cezası çoktur yönehteninde onun göre cezası vardır Allah-u Teala'yı yeter, yolundan döndürmesin ıstıkametten, şeriat'tan, tarikattan ayırmasın anlayıp öyle bir ağrı kullar olmamızı kalbinizi yollandırsın, içinizi marifetullah ve mahabbetullah ile önümüzü güzel ahlak ve amal-i saniha işleyerek hayırlılarımız için ibadette taat edeyip huzurlar, sevdiği varlığı gibi kul olarak nasip edilir. Allah razı olsun. Firdevs-i Anas'la Mikail-i Saptaniye'lisin cemalinde bir şeref eylesin, Habib-i Edir'inle konuşuymasın. Muhammed Esra'nın suratın Bana da ne kadar, ne kadar ne cevap verebilirsem, o kadar ne cevap vereyim. Ama sonra ilginizi Çünkü her soru, başta başta bir lağız konusu oluyor. Buyurun, ilginç Her soru kendi metodunu açıklamışsınız. Açıklamış, memnuniyotlarına bir al. Kendi... Yöntemi, Mekke ve Medine dönemi ikiye ayrılabilir Ayrılabilir. Tabii, Peygamber Efendimiz Mekke ve Medine dönemeden şartlar başkaydı, Medine şartlar başkaydı. Şartlar başka olunca çalışmanın şekli şemayını da iyi gösterebilir. Resulullah'ın tebdiri mesajını için Resulullah Efendimiz'in siretini yani hayatına okumanız lazım. Güzel bir siret kitabı alın, okuyun Resulullah Efendimiz asıl yani Bir ayakkabı da şöyle, var. Yani Peygamber Efendimiz'in hayatına dair efendim, yazılmış, güzel Asıl Tefsir Mecaniz'in eseri falan var. O güzel, bu kadar çok eserler vardı. Ben yani öğrenemeyebilirsiniz. Hatta bu konuda dağlarında interneti yönetiyordu. Ramiz Erdem'in de dediği gibi 7 hafta boyunca şöyle dedi. Huzur göstermek gerekirse Peygamber Efendimiz halkın içine girerek, bizzat armaşarak, bizzat kendisi menne olarak Müslümanları yetiştirmeye çalıştı. Yani o bölümün imkanlarıyla e her türlü çareyi kullandı. Yalancı ülkelere hükümdarlardan mektup kurdularız. Elçi bile gönderddi. Ama İslam'ın temisi yaşadı. O e zaman buna sahâde-i kerâmına katladı. Gece gündüz beraber İslam'ı yaşadılar, uyguladılar. Yani uygulamanı göze hitap eden, kulağa hitap eden, mücessendir, tedbir ve eğitim ve öğretim ve kullandı. Kecilleri sabahlara kadar öyle Ashan-ı Sütle'ye oturup sohbet ettikleri Kur'an-ı Kerim çalışması yaptılar. Hadis-i Şerif çalışması yaptılar. İnsanların bir kısmını bilgilendirdikten sonra kabilelere gönderdi. Sen git bir yanda kabile de çalış. İslam'a gelirse git çalış. Onun gibi yani. Ona adam gönderdi. Onlara da Resulullah'tan büyüklerini anlattılar. Böylece hem adam gönderecek, eleman gönderecek, tedbirci gönderecek, hem filan konusu de söyleyerek, hem yaşamışıyla örnek olarak, hem yücatlara mektuplar yazarak İslam'ı her imkansını anlatmaya çalıştı, anlattı. Vazifesini yaptı, yaptı mı? Şehadet'i doğuştu, vazifesinin yücatları da yaptı. Biz İslam'ı öğrendik. O, o anlattı, anlayanların, dinleyenlerin tıkması ve benleri kendilerine ayrı. Efendim sizden de cemaatler beraber dua ve tavsiye ediyoruz. Ediyor efendim kimden? Dalan Kılıçdaroğlu, Cuma tarafına koyuyor efendim. El işin ve tavs tavsiye dua istiyoruz diyor. Ama kurtarsın. Şöyle efendim sol baş parmağını sol dizinin üstüne koyup Efendim son Elimin baş parmağını Sol koyacak evet. Bismillah diyeceğiz. Bu şeytanın Hikayet yani Şeytanı kesen bir şeymiş hadis şerifte bindiriyor <gülüyor> sol elinin kaynağını sol gücünün üstüne koyacak ismizah kafasını tamam ee akdestin senaryo akdestin değil mi değil mi? akdestin değil yine bizim kısaltı bir talebi Çelak Yüce'nızın ne dedi ki Kadesallahu sırr ve dua etmek yoktu. Bu cevap Evet, o zamanki rivayetlerde Rahimahullah dönüyor. Allah rahmet eylesin deniliyor. Daha sonra da İslami eserlerde böyle devam etmiş için gelişim rahmet için Rahimahullah sözü kullanılmıştır. Rahimahullah'ı alem sözü kullanılmıştır. Hatam'a da Rahimahullah'ı rahmetuhu sözü kullanılmıştır. Efendim Tayyaballahu farahu sözü kullanılmıştır. Efendim ve ya Kandasallahu'shul yahı yani, veya kibisesi sözü kullanılmıştır. Ona diyor duanın vübudu yoktur. tahkiki yoktur yani bu kadar ödebilirsin bundan sonra şey, Allah Teala'nın dua ben kabul ederim diyor. Duanın yine belli bir konukta Allah izmriliyeti diye yoktur. ve dualar gücat mıdır? Buna bir dakika dönmez. Şimdi dua ediyoruz. Yani reza bu büyüğümüze, dua ediyoruz. Bir dakika dönüşü, kalama gösterdik. Yani dua etmek, saadet olguğuna göre, etkinin dua ve de hayır göre, bunun bir dakika filan ilgisi yoktur. Biz aslında filan adamların parçası var. Kafaların iyice karıştı. Ama yani, bir dana bir, bir, bir rahmet davran, sünnet ki. E biz de Allah şey olsun, ne dersin, ne dersin? anas mı bilmiyorum akşam kesiyorlar yani Allah bir insana yarın doktoru önüne düşürmesin, yarın doktoru önüne düşürmesin, yarın doktor camdan eder yarın ucu dünden eder ne var bunda Kardeşim, ya kaç e, sabahsın ya yani, rahmetullah Allah veya için yasın benim için yasın yasın deme gidatı diyeceksin bilir ya için yasın karnını öldürsün çünkü deli anlamda yalan hiç mi düzelttiyordun insanı? Yani. <gülüyor> evet, yani. daha fazla bu bir hadis, sabredin. Yuttum. Hocam ben benim günlükten dolar olan param vardı. Ben de parayı paranca yere yatırdım. Yatırdım paraya dolar olarak kar payı veriyorlar. Bu kar payı faiz olur mu? Çünkü parayı radede olarak getirmiştim. Radeli yatırmak, faiz yatmaz. Çağın parayı olması saygı olmadığını gösteriyor. İşe koşuyorlar parayı, bir kazanç oluyor, kazançın kısmı öptüleme bu kısmı, bu kısmı da tercih edilmiş bu, kazançın şu kadarı şunları bir sürü bir sürü Eğer video yapmadan, bu yani ben haiz değilim. Ama haçlar şöyle, abi üstünden. Sadece birazdan istiyorum. Ama ne yazık ki öyle mi yaptım onu? Yani her zaman öyle değil. Öyle değil mi? Öyle değil I don't know if it's up there, but I have that kind of thing. Well, you can just go. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Kredi adamla büyük adam yapar söylemiyorum. İhtiyacı verdiği için her sona başında gittiğimde bana kredi alıyorsunuz diye ben de almıyorum diyorum. Böylece de benden de, de, benden de, de devam ediyorum. Fakat kendimden sıkılma uğraşalım. Gidip bakıp tam kestireyim de bu karanın helal olmuyacağından korkuyorum. Tabi yalan söyledi. Anlıyorum diyor, e, Müslüman yalan söylemez, doğru söylüyor. Arkadaşım diyor, Alıyorum ihtiyacım var. İşte ihtiyacım şu. İhtiyacı, şimdi vakıf niye söylüyor, daha adamın ihtiyacı yoksa, ihtiyacıyla başka sana verebilirim diye soruyor. Senin ihtiyacın yokken anlıyorsan, o zaman onun hakkını engellemiş oluyorsun, ona bir kusur oluyor. Yani? Gel, diyor neler mi? Diyelim, onu söylüyorsun, diyorsun ki, anlıyorum ama hem deriyetten bekleniyorum, hem senden alıyorlar, gene yetmeye ihtiyacım var. Çünkü hasta bir adam var, ona bakıyorum, Bilmem kabul kalırsa açıkçak böyle her bir ölçülüş. Yani özellikle görev bir kardeşimiz, beraber bir hamile talip olmak istiyorum. Yani zaten sağdır. Başka bir istisna var. Niye bugün çarşıya çıkıcaksın? Namaz kılacaksın, ne yapıyorsun? Karnın otu. Lavaboya mi yapacaksın? Lavaboya gider atışmıyorsun. He, kapanacakmış öğreneceksiniz. O o zaman aynı o şey yapıyorlarmış. Tekala ayda Bizde biraz daha anahtar Evet, biraz daha, o zaman genç kenarına gitmiş, tadı var mı, 1 kilo dolar tutmuş, gelmiş, bu kısmeti alamettir. Derya Allah'ın rahmetidir, balık Allah'ın kısmetidir. Örhan'ın pekala, Örhan'ın bir ziyaretini gitmişler, ama hediye etmiş. Şimdi o kardeşine karşı böyle bir dua etmesi, yardım etmesine, Örhan'ın manevi bakımdan gesef olmasına işaret olabilir. İki yıl önce bakarmıştım. De Dersizlikle çıkan yerini nereden vakit balardım da Herhalde bunun etkiliyeti olarak içimden dış yolu boğazıma öyle çıkıyor ki anlatamam. türlü doğru bir iş uyuyamıyorum. Hani Allah rahmetinden onu üzer, sıkar. Yani böyle da gelsin diyor. En üstü vazifeyi yapmaktır, söyleyerek yapmaktır. Akşam yatanı yoksa günlük yapsın, daha sıra yapsın. Çalıştığı yerden iş yerinden eyle gidiyorlar, ümmetli, yarım saat, bir saat haklı aldığın gazetesi. O arada yapabilirim, yolda Yani bunlar şeyler olduğu için kaçınmak ama arada, orada yapmamak. Hocam ben dünya sanıyoruz muyum? Efendim, bana bir kardeşlerimin ben tüftük geldi. Efendim, ona da çalışmama diyor. Şu anda başka bir iş, imkanı yoktuğu pekala. <gülüyor> Ağzım neydi, ben de eğleneceğim, benim, ben de eğleneceğim, benim müsaade olmadığından, ikisinin bir öde kalmasından günah olayım. Şimdi bir öde kalmasından git. Çünkü evlen çok odalıdır. Bir bir mahrem odası olur, ötekinin bir mahrem odası olursa, İlk evde odalarla ön kabul edenler, Yaz odası, kış odası denilenler ev derler yani. Ne yapalım, eller bir odada yani, illa, yani üç katlı triplex köşk olma şartı yoktur. Oranın yani, ya sekiz odalarının şartı yoktur. bu sınıf günlük köşkü odalı üç odası, şartı yoktur. Bir odada bir insan yaşayabilir, ölebiliyor. Ne yapalım, bu 60 taraf olur. Oranın odalar şöyle diye bir şey olmaz yani aile mahraniyetleri mahruz kaldığı zaman olmaz. Yani birisinin karşısında, etkisi ve birisinin karşısında belgesi görmesinde ve bir durumların kararlarıyla aynı mekanda hayret, yalnız kalmalı bir durumdan olması gibi tehlifeler çıkabilir. Yasaktan düştü bunlar hadis-i şerifte. Onun için mümkün de kadısı belgesi bir oda tarzında ayırmaya çalışmadı. Yani mümkünse böyle olması iyiydi. Çünkü adam orada abisi gelir, Kardeşinin karısı da bilmem nereye gitmiştir Bu sefer kardeşinin karısı ile almaya mehalat olma Kardeşi yoktu yasak Yani kardeş biri olsa Bu kendisine e, ait etmeyen bir kadınla Mamehrat olmayan bir şeyle Yani olmak olmuyor gibi <gülüyor> Dersini yaparken düşünemiyorum diyor İkinemem de olur Yani öğretirsin Geçen hafta yazmıştım. İki çözümle işimi hala götürmediler. Evet, gitmişlerdi. Telefon ediyorum. Benim modu kapatıyorlar. Çocuklarımla görüşürüz. <gülüyor> Babaslar, sizin dediğiniz gibi bir işin olduğunu hatırlatmaya çalıştım. Bana, kızım orada biraz daha kalsın. Kızım biraz daha kalsın. Hala kalsın. Salladım. Bu iş de salladan kazanır. Düşünün siveceksiniz. Sonunda onlar şey yapar. Yani evet biraz doldur ama Efendim Biraz Sermederek bekliyorsanız Yine de bu, bu işinle bağlı Ve efendim Ayrı kalmaktan doğan sorumlulukların hep ona ait olacağını Günaha girdiğini anlatmak lazım Yani Kadının kocasından Ayrı bir yerinde durması devamlı Kadının alejinal günah şeyinin çalışması demektir Böyle bir yorumun Yusuf abi, birkaç birkaç birkaç kırar, birkaç kırar, yaptığı yerden başıyla iman eder kırar. Altı kırar göre yapacak. Tersine oturduğu yerden gelsen, yaktığı yerden böyle yapar zaten. Ama bize yerden kılmaya müsaade var Kalkmaya kalkıyor, ayakta kılmaya muktedirse ayakta kılacak Ayak muktedir değilse, ayakta kıldığı bakımdan mahkelenirse, oturduğu yerden kılacak Oturduğu yerden de ölümü seyredemiyorsa, başıları zaman ilma ile kılacak ilma, geldiği ilma demek istiydi. Yani başımız şöyle olacak, şöyle olacak Bir rüküm, bu şey de demek yani Evet, açık. Bunların yani planlı kitabı, ne tutup kitabı aldı. Kaynaklarını yedirlikler, hangi meselenin kitabı aldığı yazılır. Güzel. Bir şekilde zamanından bunların kitabı aldığı, bunlar alimler, işlem alimlerimiz, her şey etmiyorlar. De diyorlar. kitap yazanları ürün diyorlar. Bunlar kitabı almak için efendim, satıyorlar diyorlar. Ve aynı çok söylüyorlar insandan çeşiteti soüler, streamline, și bonitore men de că cine asta folamdat... cover nu-" i om. Acров stage avea de Robin 1500. dar de cine care... andă vă ducăm că arător alorsă... cœur, sa%, salțită yani tamamının güzel olması lazım, kitapların güzel olması lazım, içindeki şeylerin e, alimler, mütahasifler tarafından dolandan güzel bir şeyler olması lazım. O kitaplar hakkında bu tenkitler yapılıyor, haklı olarak, yani Diyanet yapıyor, Müslüman yapıyor o tenkitleri, bu kusurları var diye söylüyorlar da efendim, Hanefilere, Şafii meseline göre şeyler söylüyor. Tabi Hanefi meselinde olan insan o konuda şöyle bağlanması lazım. O e, Şafii meselinde göre söylüyor, böyle bir şeyler var. Buna edilerek istifade edilebilir. İstifade edilebilir diye ki, dostan da bir tanedir. Aykırı ile bir tanedir. Onları inşaatlayıp kıvrını çizerse, şurası ziyaretin tercih ettiği taraftır. Müslü Efendi'nin elbirlerine bir taraftır diye olabilir. Onlar yapması lazım ki, kitap çocuğuna falan kalktığında o da bir teyatılıyorsun. Ya eğer zararlı kısımlara olan sütabı almamak lazım ya da anasıl tamamen lotlar düşmek lazım. Allah sın demek doğrudur efendim. Kırk kişiye Allah sınırının önü müdür? Doğru değil değildir. Neden? uyaradı? Allah sınırlık mümkündür. Allah'a inanmıyor denir, müşrik denir, mümkün denir, kafir denir ama hiçbir kimse kafir ve mümkün bile anaksız olamaz. Neden? Allah Anaf yarattı olmuş. Anaklar kesin. Anaklar asıl böyle Allah'a <gülüyor> Ben her ne kadar beş şekilde bir manaz da iş yerinde takılan ne manaz kılıp işlerinde çıkaracağını Ben manaz öneriyle çalışıyorum ve onlardan birinde manazını kırıp evet. böyle manazını kırmaya devam eder, atılıp bunun bu çalışma evlianı ve işlerinde atılacağını vurguluyor. Ben de tuvalete gidiyorum diyor. Vakit yani kaybolmasını salgı kazanıyorum. Bu anlaşımda şahit içimden atılmamak için manazını kılmayacağım işinden olmamış, yine de maliyeti Onun maliyeti kime aittir? Mala aittir. Parası umursam, parası mala ait, ait mavaz mavaz kılma bir şey yok. Yani o iş yerinde çalışmak lazım. Bilmem Başka iş var. Öyle bir hemcilik olarak iş yapıyor. iş yapmış, önemli Ama o adam razı olmasa bile, ben sana haklı davranamıyorum, maaş yapıyorum, çantamı bilmem neresi bile, bu parası çünkü Allah'ın ömrüdür, etkisindir, yasaklarına hakkı yoktur. Gücü yatağı başka bir iş bulsun, bir yatağı da başka yerde iş bulamıyorsa Düzi, şu anda. O da çalışsın, Allah'ını devam etsin. Sünnetleri de kılmaya tanıtsın. Öyle davet kimse bir şey diyemez. Kalıyor bir Sabah namaz müziahını da koyacak. Akşam Çok büyük bir dertli yani. İsimleri sadece tarzı Çünkü sünnetin gayrını herkes Haris Eş'at ismini verdik. Daha sonra Haris'in anlamında şükren bir Haris, şöyle şey demek. Hadis-i Şerif'te bir isimdir, önemli yani bir şeydir. Şimdi, noktasız ha ve sinya, hadis demek, efendim? Evet, çok şikayetler kaldı, acıyorum bunların gevalıklandırılmanıza. Namazdan sonra bekleceksiniz, ben tutumluğa efendim. Ötece var ama... Efendim cevaplandırayım. Eğer defter olsanız ben de ne yaparım? Saat etkikten giderim oluyoruz. Kalbim cevapları. Aslında çok soru soruyorsunuz. lazım bir saat olması yeter. Ama sorunlar da önemli, önemli Yani bir oktorda Öğrenden sonra üç saat, dört saat dedi. bir şey yani yaptığımız şey. Böyle bir daha çıkıyor. Dört, dört, ders de alabilir bir adı oluyor. Bu Bulunduğumuz bazı insanlar posalık dersi veriyorlar. Demek ki tasarruktan müşür kendine gerek yoktur. derler. Böyle bir çalışma yapıyorlar. Müşürsüz olabilir. ne bunun yaptığı doğru düşür? Hayır. Doğru değildir. Yanlıştır. Çünkü allah Teala Hazretleri Kur'an'ın sorumunda buyuruyor ki وَاِنْ مِنْ اِنْ اِنْ اِلَّا قَلَى اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ şeyni söyleyeyim aga Bu bir e, şans o zaman ünnetin inna halatihâ nezir dener de Allah. Yani hiçbir yer ki Allah'ta Allah bu vazifeli olmasın, olmaz da o zaman. Doğru yerler olmayabilir de Demek ki, insyaç var ki bir müşire, bir bir vazifeli kimseye ödücünü gönderiyor. O halde olmaz. olmasın. Müşşisiz, üstadı i̇şte hocasız tıpkı olmaz. Yunusluk da olmaz. olmaz. Marangozluk da olmaz. Tercilik de olmaz. Dergermlik de olmaz. E yani Allah insan çok bu zavallılara. Yani bu dünyanın basit meslekler hocasız olmaya da adaletini önü gösteren dingin bir tehlikesi olan, dingin bir azat hocası olan biri olur mürşidi olması lazım değil mi? <gülüyor> Kendisi var yalanı var yalanı var şarkısı var istifnaiyesi var evet, reyim çelirisi var, var. Yani, neşisiz, o var ne şişir o yalan hiç bir şey olmaz. Fakat siz ne şişirsiniz? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir nasip şey olmaz. Ve tasarruf da şişir olmaz. Yani, Düşün dükkanlısı, onlar. Düşün dükkanlılar öyle bir dükkan, yani, düşündük, yani insanlar dedi yani. Evet, o, o, o, demek, olmaz demek değil, onların de kalmış bir şey değildir yani. Yaptıkları yapan bir yani şorumsuz şorumsuz insanlar. Efendim, ne ki yalan yanlış bir şey şey yaparlarsa, insan saptırırlarsa, bildirip, hastalarınsa da olacak, problemler nasıl çöksün? Saçma şeylerle doğru Keleslerle düşmanlıklarla canlılıklarla biriyeti şaşırtıyorlar Müdetalıklara Müdetalıklara biriyeti Yani Biriyette Müdetal şeyi yapıyor Evet, Bir sürü yanlış şey yapıyor hürriyesten dolayı. Kıyacılıklıya, açıp geziyor, içi içiyor, kumarılmaya, oyuncaya, meyhane açıyor vesaire vesaire. Onlar tercih yok. Yani cennete girişi yok, irtimas, kusur dinlenme. Tam insan böyle bir yerine, sağlayacak mekanizmaya, gücüne diyor. E, kötü bir eser o zaman. Bir, bir, bir, bir, yani tam bir insan anasının babası mıdır diyor yani e, tersli iş yapar. Kasetten kuran dinamayi caiz midir? Caizdir. Mi? ne olacak? Dinliyorsun, nasıl sona gözettiğini öğreniyorsun. Mesela e bir, ha, e bir hafızlaya çalışıyor. Kense sen o kadar bir güzel kontrol etten dinliyor. Ne okuyor, bunu kontrol etten dinliyor. Doğruca iyidir. Şöyle, bir telaffuz eden bir ağızdan Krancılığın telaffuzunu öğrenci oluyor bir güçten Mısır'ın büyük alimi hafız cihanda vermiş insan oluyor. mahsur yoktur niye bu soruyu sanıyorlar sanıyorum ki yani kasetle caiz olmayan bazı şeyler var onlar kaçmış bu kardeşimiz mahsur oluyor mesela kasetten minarenin hopasyonuna ezanı koysam neden olur olmaz bir şey olmaz? Neden? Çünkü bir insanın Allah'ın vaayetin işini yapması lazım. Orada kaşe olmaz. Ama kaşeten kolaydır, dinlersin. Badesi de var, İyi bir çok üstad olduğu malum. insanına olan bütün seviy, alın kaşeten dinleyin, güzel olur, güzel olur. İmaneti düşüyor da, Meski kısmı ediyor, uzun atılacak, onu kısa üstüne karıştırıyor, aynı hünceyi özel olmuyor, eserleri ömanın uzaması Seyirciler benim için bir Kabe resmi var, bu sözlerle üçüne namaz kılmıyor. Şimdi Kabe resmi İnsan olsa hayvan resmi olsa Hem sade o olur çünkü insanın bir şeye takılmaz. Yani bir şeye takılmaz, bir olsa birbiri olsa daha güzel. Onun için hatırlatıyor. İnsan da terbiye ediliyor, istisnai lazım şartın. Evlenme gibi, düşünüse şahsen normal bir kadın derim. Dinden varmış ki hanım hanım ev el işlerini bildiğim bir aileden kimdir? Kimse almayan böyle çünkü. O senin aynı zamanda senin eşin ama aynı zamanda çocuğunun annesi olacak. Çocuğa destekleyebilsin, oğlunu etmeyebilsin, sadakatli olsun, güzel biri olsun. Sen onun kızarsın, bağırırsın, O bunuşa şey kalkmadı idarede. Eğer sen unutursun o hatırlar. Allah insan bayındır, aldatılmaz önüne. Eğer unuttuğunu hatırlasan, iyi anlayıcı ya hatırladığı şeyi hatırlayamadığı zaman iyi bir arkadaş besleyer. Evet arkadaş işte böyle. Hap e, sen de hadi ha, kreuzi bir da, hadi ben uyanırsa ne kal, kreuzi bir kre veriyorum. Hakiyağın ne diyor, şeyleri bundan çalışmadım. <gülüyor> Hala, ehlüm, sizden intisap kalep etmektedir. Ne kadar kavuru diyoruz, hemen ona şey yapın, söyleyin. Ehlüm, <gülüyor> kavuruhtum yanlış. Yani bunu bekaretle söylüyoruz, yani bir ara gelip bilgi görsen, konuşsak da bizi görmesi de uygulayalım. Meryasık bir zamanı, orta zaman. Ama üç ay sonra. ama altı ay sonra, Onlar bir an da sana gelsin. Tevzir damarında bir gece kalkamıyorum. Önkü de, on ön arasında, on üç arasında, on üç arasında, olur yani olur. böyle üç arasında, şey öyle olur. Ama köyden edemezde kalkan için kolaylıklar vardır. Akşam izmeyi de elfen biraz da az yersiniz, kalkarsınız Çünkü çok yemek insanı uyanıp çok yaparsınız, kalkarsınız tercih edemezde. Çünkü geç yapan. İnsanın teessüde kalbetini, esitler günlerdir, çözünün neyetidir. Duası verdir, duası da ölürsünüz, adama sorursunuz, er anlatmadır. <gülüyor> kadınların özel günlerinden, ilim öğretmeni masalıyla, mescidlerin günlerinden cahit olalım, anlat. Mescid'e günler cahit olmazdır, mazze vaki Kur'an okumakla namaz durmadan, oruç tutmak, eskide o halin okulması gereken, sayılan şeylerdir bir kızın da bir ismi ismini soruyor efendim saniha olsun çok sevdiğim bir isimdir sanih bir kimse olsun arayı bu sorabiliyse senedinde dayanlandırabilir miyiz? kristesini aldığı halika helal iktisadi faaliyet yapıyorsa olur evet. haram iktisadi faaliyet yapıyorsa o zaman haram Hayat dediğimden bir şeye ortak oluyor ama binam olmaz. Haydi bir işlem yapsa veya bir üretiyorsa veya binen yani yaptığı işte kusur varsa ya ürettiği şeyde İslam'a göre bir kusur varsa olmamış. İslamî göre çalışıyorsa öyle bir şeyin bir sesine göre almak çaresi ortak olmak demek ki var. efendim parayı olmana alarak. De aydınlatmıyor. Fakat ben başka bir şeyi, hem üniversitenin ön karısını, komara döndürüp her katını Yani bu Amerika'dan aşırı ama da, bu o alıp ort ortak olmak değil de, alıyor, öğrenildiğinde satıyor, biraz ama çoğu zaman devam ediyor, devam ediyor. Güzel olmayan bir borsa'da. Bu çok soru zelal oluyor. Sağlam yöne insanlarla, samimi dostlarla iş yapmak tavsiye ederim. Anne, hasta, olan gözünden anneler olacak. Doğa bekliyorum Ama acil şifalar yersin efendim. Bana da bir başarılı Üniversiteyi de okumaktan, gençler için çalıştığımlarda, sınavlarda üniversite alanları, İngilizce'yi çalışıyorum. Adam kelime elde edilmek çok güçlü Ne yani bu kardeşimizin Üniversiteye kadar doğmuş oldukça aslında bu işlemi bir yapabilecek bir insan ordu ispatıdır. İlk oku da bilecekti ki, bir çocuk herhalde özgür mesaj Ama öyle bir durum sanmıyorum. Üniversiteye kadar iştedebilmiş, görebilmiş, o zaman güzel şey çalışacak. Bir de insan hiç anlamayacağım, yapamayacağım diye moralini boğulduğu zaman şey yapmıyor. Az ettiği zaman <gülüyor> Mesela bir hafız falan diyelim. yerden yer akarmış. Annesi hadi oğlanım, özgürlüsü O e da yapamıyorum anne diyor. Yani ürünmüş. E, yerden yere atarmış oğlanım. Hadi oğlanım. Bilmem ne yapalım. Söylermiş. Sonunda belli gelir bu hırlıktan seyfo özgürlükten sonra, sonra ki, açıldı özgürlüğe durumun gitti, özgürlüğe başladı demek ki sebat edeceğiz Benim koşularda şeye benzetiyorum ben insan ilk koşularda başladığı zaman geçmişsin koş ama buna rağmen koşarsa onun geçti mi artık daha fazla koşabilirmiş o aldatıcı bir şey oluyor yorgunluk oluyor, gerçek yorgunluk olmuyor Devam ettiği zaman geçiyor. Bu hafızayı alamamak da aldatıcı bir alamalardır, tahmini göre. Gayret eder, çalışırsa alır. Ben kendim sınıfın böyle e, noktaları internetlerinden, e önde gelenlerden bilim de bir hafta hastalardım, bir yaşıyorsam gidemedim. Okula bir matematikten zor bölümü anlatmış hocam. Bir hafta güvenedim, Anlıyorum, hiç bir şey anlamıyorum. Halbuki ben önce her şeyi anlardım, sonuçta iddialı bir öğrenciydim filan. Okudum anlamadım, güda okudum anlamadım, güda okudum anlamadım. Yazmaya başladım şimdi. Moralini de böyle. ki, güda kalibiysem nasıl ben okuduğumu anlayamıyorum filan diye. Çıkadım o bölümünü defteri annem yazdım. Yani kelime kelime şey yapıyorum diye. Bu hayatımda çok iyi öğrendim çok barisi. Sonra da boyunca onu faydasını Allah vahsızla şey yaptırmış demek ki. o vahsıyı iyi öğrenildi. O sermaye yaptırılıyorsa ne, ne kullanılıyor? Doğal vahsı iyice öğrendikten sonra. Demek ki ilk açıda insanın karşısından güçlüke çıkıyor ve korkutuyor insanı. İnsanı güçlükten vurarsa yolundan Güçlük ilerine girilirse bunun bir duyar olduğunu anlıyor, diş ediliyor, keşiften Bu kardeşlerle de bunu hatırlatırım, devam etsin, da dedim. teknikleri varmış. Nisan öğrendiğinin, özgürlerinin teknikleri vardır, radyo filan şeylerini anlatıyorlar. Adam köketi düşürdüyormuş, onun için ismini sorduktan sonra bir daha tekrar ediyormuş. Bunların teşviklerini de öğrensin, hafızayı iyi kullanmak teşvikleri. Benim aynı zamanda bir hafta da böyle bir bölüm var. Ama böyle okusun kardeşlerimiz, hafızayı, kuvvetlerini tebrik edin. Hak maaleseceğimde inşeram süresi okuyamazın sorun nedir? İnsanın gönlünün genişlemesini anlatan bizlere o zaman maneli bakımlar iç alemimiz genişlesin, henüzler de doğsun, deş oğuz ve o daş olabilirsin. Bir iyi olabilir, kötü, olabilir, kötü olabilir diye aklımıza geliyorsanız nasıl parlamalıyorsanız? Yani iyi olabilmek de, kötü olabilmek o zaman bu rüsle Yani kendisi karar veremiyor, kararsız kalsın durumuna düşüyor. Olmaz, rüsle danışsın. Yine olacak, şey olacak diye. şeye danıştıktan istişareye uysun. Bu durumlar olabilir. 120-30 ne koyuyoruz? Nihanslara ayırmak mümkün olmaz. Karar veremez bazen insanlar. O zaman aklı olan insanlara danışmak, istişare diyoruz buna. Ve yapmak diyoruz. Bu İslami bir şeydir, onu tavsiye Konuğumun ağabeyi olduğu açıktı. böyle Bir yani bu çocuk doğalara taşımak Çünkü onlar bile bir numara ödüye çıkılıyor vesaire bile. çıkartılamıyor. Taşımak bir Ya da cüzdan bir böyle bir şeyin içinde çeşitinde olması düşünülüyor. Elimizde hafif zehianın özgürlüğü en güzel olur. İki günün İkincisi ismini değiştirmeye gerek var mı? Eğer evet dediyse bir isim yalnızca önemli az önce Evet dedi ismi belirli bir değişimdi. İlk orada yani evet dedi kaç neden bu ilçeye muamelesi yapılmadı mı? İnanç abdestinde, namazında, rezilimde olan oğlan bugün yıldan çalışıp çobada basarağını onun tarafını alamıyorum. Anne ile çocukların sıkıntı içerisinde bu sıkıntıya da rahat çıkması için doyanı huzurluklarını işliyorum diyor. Tabi Allah el gün için yaşam rahatlığı yersin, helal yüzükler yersin. Ama bunu için biliyorsunuz Selametlerimizin her bir şeyden tavsiyeler var. Ateşin temizliğe riayet etmek gerekirin arkasına sebep olur. temiz olması, duvarın olması, şubunun olması. Şimdi ateş olması, böyle baştan. Sonra namaz ateş olması, belki de sebep. Selim işler kadar otur, işler zamanını kırma. O da rızkın balodasına sebepin hatta evet bildiğimiz ki, afakı dolaşıp rızk aramaktan daha çok rızk kazandı. O hızı kefesiydi. Daha önceki gece hamaza kalkalım, daha önce gece hamaza kalkalım diye kalka bir gece ayıp hamaza kalka kalkamıyorum. Halbuki kış geldi, kalkmak daha bu kalmeler yapmaya çalışıyorum. Apesi de sonra, bir havaza, diyor. Tem, Abdestsiz yapılması güzel. Efendim, çok tok bir halde de yapılması öyle güzel. Onu da kabul ediyoruz. Bunun halinden kalkamamak, o zaman ben yediği lokmalarda haram karışıyordur. Ona dikkat etmesi lazım Allah nasip etmiyor. Öyle bir durum olmasın değil. Lokmanın helal olmasına dikkat etsin. Bir de her zaman söylüyorum, şöyle küçük bir saat aldım ben. Tek bir senat çalışıyor. Kuruyorsun. Bıp dıp dıp dıp Sövbe de bu kadar bakıyor. Çok güzel. Sinirli bakıyor Yani birazdan uzak olarak Sövbe uzak süreli. Dıp dıp dıp dıp <gülüyor> dıp <gülüyor> Bu da ben anlattım. Herkese bunları anlatıyordu. Bak saatine geliyor. <gülüyor> Yer saatinde Çoluk da ben Ankara'ya gittim. Yoruldum, yattım öyle. Ama Yer'e <gülüyor> katıldıktan yardım, saati kurdum. Bu varlıklı saatte koydum, yattım. Üçüm. çok yorgunum, çok uykusuyum. Yer'e de yatmışım, derin bir de de almışım. Şimdi rüya görüyorum efendim rüyanda şöyle 25 saat kadar küçük şey değil mi bir şey sinyal Sağlamak yemek, almak yemek, almak yemek, istemek yemek, denemek yemek, başka arkadaşlar geliyor, denemiyoruz. Sağlamak yemek yok, inmesi yok, önemli bir iş için içimizde geliyor. Neden bu gibi oluyor? uğraşıyoruz, bu adam. Sonra inmek için ne diyordu? kullanmak için dediğimiz sahada. <gülüyor> <gülüyor> yani, şimdi, e, şey evet. e, e, o kadar şey var. ama. sonunda diyor, eşleşiyor ama Evet de gele yandık diyorsun. Evet. Kalp nervosu tıpkı o profesyonel enter, şimdi remidimali bir sanmar varmış. Allah muhafaza. Siz dağınıklıklar Erhan'ın sonundaki ayet istihara yani. Orada çıkan şey böyle yani o kadar bir şey için göre değerlendirebilir. Tabi bunun sünnette bir yerli böyle bir şey yok. Sünnet oranı istihara doğrusunu yapıp onayı yapmak, yöremiyorsa bir yaratmak, yöremiyorsa bir yaratmak, yöremiyorsa bir yaratmak. Yani ısrar etmek lazım. Doğru. Yeni giden Kalkma, efendim, ders almışıyorlar, pekala kabul ettim, siz dersleri kaybedin. Daha önce bir tanesi bir yerden mençü tutmuş ama maaş için bak, neden gerektiğini, evet. adam, hem maaş kılmak hem kıyakarı, neşey yani, bir, bir yerden mençü tutmuş ama O günce kişiye alışmış olduğunca o günlüğünden gitmeyormuş. Tabi namazsız olduğu için hayırlı şey değil o. Onun günlüğünden kitlesi olacak, avaç avaç an, yani, normallarında yapar. <gülüyor> kadın olan bir kadın falan olmasa Hadesi sadece o zaman ki ona ihtiyacılık doğru mudur? <gülüyor> Efendim, sahabim sıra bu hadisi nasıl anlamışlardır? Hadis-i şerifinde bu zamana mahsus olarak yorumlanmaz. Ayet-i sebebi, müdür, has, özel biri olsa fikrin ümumidir. Ee, sebebi, müdür, hadis de aynı şeylardır. Yani fikrin hususun e, diye düşünmenin gerek yoktur. Dolay olarak öyledir. Şu noktundan öyle kadın e, duygusal yönü kuvvetlidir. Erkekler o noktundan biraz farklıdır. Anne olarak e, yaratılışında farklılıklar vardır. Efendim e, sırahları vardır. O noktundan Öyle ürün olmuyor. Yani şeyin, yöneticinin kâhlı olması gerektiğinden kör kapağı vesaireyle bundan size tavsiye ediliyor. Yani sağlam ve tam güvavetli olması gerektiğinden insan ödülmüyor. Bir insanda çözünün okulunlar rüyasında görmek için neler yapmalı? Bu tabi atlasını yapmak, efendim, e, dualarını okur, efendim, e, şey yapmak, şey yapmak, Efendimiz'e çok selatü selam getirmek, şehrinde hiç kadar bir şey. Dünya ve İkinlikler nasıl anlamalıyız? Dünya, yani şu hayatımız. Mev'un-ma fiha, İkinlikler ve Allah'ın binde bir kıymeti yoktur, yanında ne kalacaktır, Tavidir. Hayırlı olan, Allah'ın dinde kıymeti olan inadettir, taattir, hayırdır, hazanattir. Sadece bu kadar şeylerdir. Ne var diyeceğiz? Tüm bir ayınlar, devletin üst kalıbalarındaki yönetimlere on uygun mağrı, onların vaciptir. O üzerinde vaciptir. On Onun tersiysine on olan ilah olur. O adamın siyaseti ne mesele? Tabii bir adamın siyasetini tutmak önemlidir. Ama kişi kadar insan insanlarla olsak yapmalı, iyi insanlar olsak yapsa zaman üçüncü yüzyıl devolur. Diyorlar Yani bu işin ortak kısmı varsa, dünya sonrakileriyle görüşüyor. Sikâda deniyor, çok söylüyorum Ya Rabbim bana şevidi nasıl bekliyor anlayalım. Rüyanda o şuna anlatmayalım. Anlıyorlar böyle bir şey tabir edildi mi? Sana yani öyle olduğu söylendi. içinde sende senin rüyanın tabirinin olması önemli olduğunu önceden namaz kılmaz ya terbiorenti televizyonu yani şimdi yani işte burada bir sürü desenler var efendim evlerde şeyler filan var tabi zil'in karışmasın diye gül görmesini istiyoruz ya fakat yalnız mesele sorulduğu zaman tabi onun genelinin meseleini göstermek lazım şimdi kâdenin yazmı var üzerinde. Yani baktığı yerde efendim Kabe'yi görüyor. O insan zaten bulduğu zaman Kabe'ye gördüğünün şuurunda olacak. Buna yine de bu şuuru için bunun üzerinde namaz kılınmak dönemez yani. Bu söz doğru değil. Ama da şu resimler olsa dair olmaz. Sonra yani herkesin bir şey yapması da bir delil değildir ama Hicaz'da efendim Medeni mülklerle, mekteb mülkelerle falan haşla, çeşit çeşit şeyler tabi ama hiç üzerinde ceylan resmi, beyaz resmi, kuş resmi olan şeyler satmıyor. Demek ki onları ya satık mı yani ödüyor Ya ama ödüyen satıldığından dolayı bildiğimiz bunda mahcup adamların çoğunun mahcup görmediğine ama hiç öyle yani e, hangi resimler mahsurlu? Hayal resimleri, canlı resimleri mahsurlu ama otocü resimlerin e, <gülüyor> canı gözünü ayrımlar söylediğini bile üzerinde o zaman namaz kılmakta kılımlar dönemez yani. Ödürlüğü bir ilim, sabah namazına tekrar katlası apıra, eyvah okulabilir Yoksa sadece bilmiyelim mi? okumak abdesti gerektirmez. Kur'an okumak da abdestliği gerektirmez. Yani bir insan abdestliği kaç şey seviyorsan okuyamaz Ama Kur'an'ı tutamaz. Sayfalarını, şeylerini tutamaz. Ama okuyabilir abdestliği kaç ise Allah'a Fatiha'yı okur. Fatiha okur. ezberini okur. Az kocağu zaman abdestliği oluşturur. Okuyabilir evlame. Çünkü abdestlerden doğru oluyor diyor. Ne oluyor ki? işte seyahatı var. Şey olursa meslefi yerleriniz o zaman daha her kolay ateşahlar mümkün oluyor. Öğrenci iki tane alt var. Bahçeli var Şurada, mı? Bahçeli'nin faydalıdır efendim. Şeydir, fikirdirdir. Ruhsatlı olasını karşılayacağım tabii. Kursaksız olursa sonra bir başka masum çıkardınız. Kursuklu orası iyidir çünkü <gülüyor> insanın savunmayan hakkı vardır, evli savunmayan ihtiyacı vardır. Hazırlık da etmesine iyi olur. <gülüyor> evet, sizinle görüşmek isteyen birisi olduğu İnşallah kardeşimizin de kursusunun yerine <gülüyor> ilişkinin meşgulatın içinde alkol var iddiası. Ben bilmeyordum. Yalnız, ölüştürücü ve alışkanlık yapıcı maddeler Yani kokain filan gibi bir şeyler olduğu o sürü günler kadar. Ben tabi esas intilanı, tabi sorunun cevabı olmaz da, Öncelikle hiçbir şey istiyorum kardeşlerime. Yani bakkaldan gidip üç tane limon alalım, bütünleri buradan alalım. Şuraya bir şey ediyorsunuz, dünyanın parasıyla ediyorsunuz. Ne limon? Dinam. Yani limonları alıp bir şey sıkın, şişmeni birce de karıştırdık deme. Onun ise bir diğer yerde klasik bir barda dişli bir su koyup öbür bir şey karıştırıp içtiğiniz mi? O küçük şeyi, bir yana bir saat civarında bunu böyle yapıyorsun, doğru mu? Böyle, böyle böyle Efendim, bir şey şu böyle oluyor. Tabii olarak, sıkıyorsunuz, birkaç dakikalarla, Kendinden geçiriyorsunuz. İçine beyi ekliyorsunuz, toz şekeri, böyle bir şey, böyle süt dindirerek bir Tepenler, bir süresi de önemli bir şey oluyor burada. Kaç kişi istihade ediyorlar. Yani bizim şeylerin içinde, benim şu anda, benim bir şeyler şey gazetelik şey var. En İspanyolunda ürsel var. Şöyle de dönmüş, bizim gibi insanların stresli hayatında da dönmüş. E, bizim garaşımızın çöktüğünde. Ama yani, hakikaten gittiğimiz yuvarlama da içeceğiz, bilmem ne içeceğiz öyle bir evet, içinde, hasta, yani. hasta oluyor. Hasta ediyor, içindeki malzemeler zararlı malzemeler oluyor, asidik hazır ediyor. Veya içinde bu başka dolar malzemesi oluyor, kanserojen bir şey olabiliyor. En büyük her şeyin tadıysı, pamuklu giyinmek, burnluk giyinmek, derin giyinmek, efendim yani, has etmek. Kefekli üfet vermek, tabiri neylesi bir şey yapmak yani, Sütü al, yoldu kendini çal Çünkü Allah bilir o yoldu yapanlar, o yoldu yapıyorlar? Nasıl yoldu? İçeride soracaklar, o yolda salyandı, şey yapıyorlar, şey yapıyorlar. Çeşimde yaklar söyleniyorlar, o ben da şey yapmayalım ama Efendim, kendini geldiği şekilde şey yap Sütü al, süt kurumunda yoldu çal Kendini yani, süt yapmak yani, süt yapmak yani. Tabi gıdaya alıştırma temizle. Alıştırmalıyız. Yani prensip edinir. Şöyle asıl bir duvarda orada ayak uzatmaya uyumak uygun Çok uygun Bizim evimizden biz böyle şeyleri yapmayız ama soğuklukta adamlar yatıyorlar gibi. Başımın altına kulayın içine koymuş. Yani yaiz ya, ya, değil tabi ama şey yap, <gülüyor> duvarda Demem ilk edilmiş. da insan o kadar kan yapar. Yani bizim edeb anlayışımızın bir bu dışında ama çok büyük bir nasırımız var. Hayat uzatmak bize <gülüyor> ayet geliyor. <gülüyor> olabilir aslında demem evet, ilim olabilir. Tabii şey. <gülüyor> <gülüyor> Osman gazi Hazretleri, Şeyh Edevali Hazretleri'nin öğrene gittiği zaman bu arada ne demiş? Kur'an demişler. Edevali demiş. Tabi bu, bu edeplere yani Osman Mükabilesi. O aynı. Evet, birkaçımızın dışarı başında bir şey gelmiş. Efendim, o, yandırıp istiyor. Allah kendine göre tanısın, tehlikeye taksira eylesin. Evet. nasıl eylesin. Kutu eşitmenin hükme hakkı bu dünya vermenizi rica ederim. bir şey değildir. o evet. doğru olmayacak evet. efendim mekruh olur, binah olmuş yani. Evet. Neden? Çünkü bir aldatması vardır. Bir de hak etmediği şeyi almak vardır. Bir de Öncelik teşviklardır. Adam bütün dünya ince ince makara hazırlıyor. Her hmm. iki kez Bu her bütün olmanı öğledikçe bir çeşit sahtekarlık olduğundan uygun değil. Ali gel dışarıda bekleniyorsunuz diye bir Şurasını beğenmeyi. Bu da işte kılıklı. 5 Oya bu kitablar da varmış. Bazı kitaplardan müredip müşterinin yüzüne doğru bulunmamış. <gülüyor> Bu da bizim evde tutabında düşündüğünü söylemişler, evet. sahade-i kiram hakkında, onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yüzüne mümmetlerinden, saygılarından, heybetinden Resulullah'ın, bakmamışlar, bakmamışlar. Onlar, onlardan herhalde öyle yazmış oluyor. Aslında bakılabiliyorlar, söyle olduktan sonra bakılabiliyor. Efendim ben de şimdi özel görüşebilirim diyor. Mesela Efendim, elhamdülüşü hakkında değerli yaptım. Buyurun. Hocam, hepimizin ilerliyoruz bu konuda. Bu zira konusunda bazı sıkılmalar var. Zira konusunda. Şimdi bu konuda, bir ozanları dert iletişime evet. evet. dolayı olacak. Fanta ürünleri Efendim, bir bayan, bir herhangi bir umurlu oturacak ya da arkalarını, otopsiyonlarını, güzül otopsiyonlarını, var. Onun otopsiyonu da gelenler, bir bayanın canlılığından dolayı, bir otopsiyon ise vallaha olur, dünyada diye, böyle Olmaz. Olmaz. Teşekkürler. Yani e, ateşi fazla vermiş. Bu o zaman hayatın şüphesini varmış. benim Yani bu cevafında dinlerden Bir az önce bu bu cevabını bak. Olmaz. Yani şimdi tabii... <gülüyor> Fakıf en çiftliği bir ilimdir. Yani, ne israhta gider, fakir, ne de tedriğe düşer. Faktiyse onu söylemek. Sınırı tam çizmek zorundadır. Onun ee, şeyde, uçluğuyla, ayının çizeklik insan gibi gerintesinin çıkıntısını, işini tam söylemek lazım. Bir oturmuş, kalkmış, bitmiş. Ondan sonra, öteki oturan. Dediğim yerde geçiyor Oturmuş. E, yani bu dünya olmaz, yani, yani ne yapsın, kadın oturmasın Kadın oturmadı, erkek oturmuştu, erkek kartı, erkek izni ortadır. Adamın karnı keserse, o keserlerden dolayı günah ama ben yani o orkundan bir sıcaklık değilim falan filan diye karnı düşünmeye zaman, kadın olsun, erkek olsun, düşünen bir gün bu dünya olmaz. Bir de, bir de nikah konusundan bir sayı dinlemiş oldu. Gerçi emrenmek şirkettir. Yerine adamına göre bütün değişiyor. Tabi kendisi aramda yuturlar evet. sünnet dediği için bir konuşma yaptı. Hmm. Şenay sorununda açıdınlarla yuttuğum dedi. Tepi nişan var mı? Şimdi nişan en nişan yok sünneti diyor Bunun <gülüyor> arasında bu sünnet, nişan benim sünnetim diyor Peygamber e. benim, benim koyduğum adet demek. Benim gerek Benim yolumda Kişinin yapılması gereken değil de yani benim seçtiğim tarji ettim, gittiğim yolumdur demek. Nikah benim yolumdur. Ama nikahın hükmü kişinin <gülüyor> özelliğinin <diye> değişir. Bu teki batarya olacak. Ama çok kuvvetli bulgulama sahibi öğrenmediği zaman kendisine hatim olabilecek, günaha dayayacaksa öyle bir insana nikah karısıdır. Neden? Öğlenmeyecek de bu direkler olacak. Öyle bir aciz adam ki öğrendiğin zaman karısına bakamayacak, karışma, kocalık özgürlüsüne ayaklanmayacak ve bunun kimsenin de öğrenmesi gerekmez yani bunların arasında şey yapar, normal olarak bir iddian edilir, oğlanması çünkü Efendimizin tersi eski şeydir. Efendimiz mesarlıkta kılınteler çoktur, ödülükte sabaplar çoktur, oğlanlar çoktur. Sahabin sıradından bir zahmet, hanımın öldüğü zaman, iki zahmet, ulaşacağımız salatı dönmüşler vergaya, hanımın öldüğünde kılsatı öldüğü dedi de, ki, aman beni öldüğün. Fakat efendim işte, efendim. iyi oluruz inşallah, kalpim e, de durmuyoruz, güzeldir. Erhan'ın duralım, evet, mutlu ben ölümlerinde buluyorum. Ve ama maddenin hücum nedir, sen de yani sahadiyse şöyle bir şeyden güzel bir şey. Yani onların yükâna bakışları böyle sağlıklı, ibadetlidir diye şey yapıyorlar. Efendimizin hadis sözlerinden anladıkları da anladıkları da Ama bu mâla kişinin özel durumuna göre değişiyor. Çünkü karşısında aldığı kadının hakları var. Onun da hayatını zehir etme hakkı yok. O zaman bazen halam oluyor. Nefes oluyor. Bazen fazla oluyor. Ama memnun oldum yeni yeni Çok teşekkür ediyorum Ama buna nereden koşarsa geçti mi artık al. daha fazla koşabilirmiş. O aldatıcı bir şey oluyor, yorgunluk oluyor, gerçek yorgunluk olmuyor, devam ettiği zaman geçiyor. Bu hafızı eğer da aldatıcı bir alamalardır, tahmini göre, gayret eder, çalışırsa alır. Ben gördüm, sınıfın böyle e, noktaları internet oyenden, e önde değenlerden bindim de, biraz daha hastalardım, gerçekten gidelim bir okula bir matematikten zor bir anlatmış hocam. Bir an tecrülemedim. Anlıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Halbuki daha ben önce her şeyi anladım. Sonra iddialı bir öğrenciydim filan. Okudum, anlamadım. daha okudum, anlamadım. daha okudum, okudum, anlamadım. Yazmaya başladım şeyi. Moralini de başladı. Çalışan bir tanemlerken nasıl ben okudum, anlamıyorum filan Çıkadık o bölümünü, defteri anlayan Yani soruma soruma şey yapıyorum diyor. hayatında çok iyi öğrendik o bahsi. çok da Sonra da boyunca, en gün boyunca Allah mahsusla beni şey yaptırmış demişti. O iyi öğrendik. O sermaye yargı illerse de yakınlanmıyor. Dolayısıyla öğrendikten sonra. Şey. Demek ki ilk başta insanın karşısından güçlüke çıkıyor ve korkutuyor insanı düşünten bularsa yolundan kalıyor. Birçin izlerinden gelirse onun saklı bir duvar olduğunu anlıyor bir şey bilmiyor sonra bu kardeşim onu da onu olur vardır Nisan öğrendiğin özgürlenenin teklifleri vardır. şeylerini anlatıyorlar. Olar tekrar bir şey onun için iskinli saldırıları tekrar ediyormuş. Bunların teklifleri de öğrensin. Hafızayı iyi kullanmak teklifleri. Benim anlayacağımızdan bir takta da böyle bir bölüm var. Bunları okusun kardeşlerimiz. Hafızayı kuvvetlerinden tedbirler. Hakkı Haziran'da İnşeram sorusunu okumanızın soruları nedir? İnşeram, insanın kendini genişlemesini anlatan bu soru ortamda manevi bakımdan iş alemimiz genişlesin, henüzler dolsun ve manevi meşeğen zöze ulaşabilirsin. Bir düşünce onun hakkında iyi olabilir, kötü olabilir diye akıl nasıl kavramlanır? Yani iyi olabilir de, kötü olabilir de. O zaman bir işe Yani kendi karar veremiyor, kararsız kalsın dediğimden düşüyor. Bir işe danıştı, iyi üç çeşit şey Sonra istişare yapıyorum. Bu bir mal olabilir. Yani bir takım metotlar, münasır ayrımcılıklarımız karar veremezler insanlar. O zaman akli olan insanlara danışmak istişare diyoruz, buna. ne yapmak diyoruz. Bu istişare bir şeydir. Bunun ben birimizden alıp, o adıysa, o daştı şumanı yani bu çocuk duyaları taşımak mahsuludur. Çünkü onlar ya bu numaraya girmiyor, çıkılıyor vs. çıkartılamıyor. Taşımak uygun değil. ya da cücden gibi böyle çok sarılmış bir şeyin içinde, ciğerinde falan olması düşünmüyorum. Elimizle hamize almış özgürlemek en güzel olur. İkincinin de rüyada, bir değiştirmeye gerek var mı, eğer görüntüyorsa bir isim vermekle yani arz ediyor. Eğitim, evet, ismi bir isimdir. ilk burada, yani Evlatlar yani tane de ilki film olmasına geliyor mu? İngilizce mevzunun adresinde, namazında, vazifimde olan bugün çalışıp Çalababastarhane'nin onun karşısını alamıyorum. Pandora çocukların sıkıntı içerisinde. Bu sıkıntılar olan haçılmasın için doğal Tabii Allah en genişliği yersin. yaşam rahatlığı yersin, helal rızıklar yersin. Ama bunu için biliyorsunuz Peygamber Efendimizin hem hepimiz de işlemekten kavisiyeler var. Akdeşli gezmek temizliğe rüyayet etmen bereketin artmasına sebeptir. Oyun temiz olması, düzenli olması, süpürtüsü olması, kişinin akdeşli olması Boya tesli olmas baştan sonra namaz tesli olması, devlete sebeplik sabah min işvak vaktine kadar oturup işvak namazını kılmak, o da riskin dolu olması sebeplik. Hatta evet, biliyorum ki afakı dolaşıp risk aramaktan daha çok risk koyandır. O halde ne Ayrıca gece namazına daha gidelim, gece namazına kalkabildiğim halde son iki ayda havaza kalkamıyorum. Kalkı kış geldi, kalkıp kalkalım. Ceci yaşarken bu kalbime uygulamaya çalışıyorum. Aklesi de öğretmeyelim, Benim en azından öğretmeyelim bilmiyorum. Bana yardım ederseniz, diyor. Tabi... Hmm vaktesiz yapmaması güzel. Efendim çok tok bir halde de yapmaması öyle güzel. Önde kalıyor diyoruz. Buna rağmen kalkamamak önünden belki yediği yapmalarda haram kavuşuyordur. Bana dikkat etmişlerdi de Allah nasip edemiyor. Öyle bir durum olmasın diye, yapmamın helal olması dikkat etsin. Bir de her zaman söylüyorum, hani şöyle küçük bir saat aldım ben tek birle çalışıyor. Kulaşı, ip ip eğer biraz uzaklarda mı diyor diyor Çok diyor. Seni de diyor insanı. Yani <gülüyor> biraz uzak, böyle hep. uzak bir yerde, bir ip ile kaldırıyor. Bu ben anlattım, ben bir anlatıyordum, ben de <gülüyor> saati gelmiyor ya. Ben saatiğimde gittim, yoruldum, yattı böyle. Ama <gülüyor> ben yapabildikten verdim, sadık oldum. Bu, varlıkatı, sâdık oldum, yattım. Onun çok yoruldum, çok uykusudum. Yoruldum da yatmışım, benim almışım. Şimdi rüyal görüyorum. Efendim rüyal da şöyle 25 cm kadar küp şeklindedir. Bir şey. Siyan oluyor. Döp döp döp döp döp döp. Sağına bakıyorum, sonuna bakıyorum, altına bakıyorum, üstüne bakıyorum, eğleniyorum, çeyreliyorum, başka arkadaşlara yürüyor, inceyebiliyoruz. Sağımın kilometre yok, inceyebiliyoruz, nereden bittik oluyor, öbür gibi bir uğraşıyoruz, uyanla. Sonra uyanla şimdi diyorum ki, uyanmak için kurduğum saat olmasın güzel. <gülüyorQue> yani çeşitli senaryolar, rüyahlar gibi birleştiriyor ama sonra bana ondurtuyor bir Evet, Kandil Üniversitesi Fakültesi'nde ben karakterize söylemek gibi insanları varmış. Allah muhafaz söylesin, herhalde güzel noktalar alsınlar, ötürü de Efendim, yani, evet, şimdi sonundaki istihara yaparım. Yani çıkan şey böyle, yani o kadar ham böyle bir şey değil. Tabii bunun şüpheli Böyle bir şey yok. İşte şüpheli olan, istihara doğasıyla, tabii ya, değerli ya, sebile ya, sebile ya,